Antony Robbins İçindeki devi uyandır. Zihinsel, duygusal, fiziksel ve parasal kaderinin kontrolünü hiç gecikmeden eline al. Şaşırtıcı bir inanılırlık. Her sayfası iyi araştırılmış ve hemen kullanılabilecek pratik yöntemlerle dolu. Düşünce ve duygularınızın konsantrasyonuyla amaçlarınızı dolaşmanızı mümkün kılan kitap. Anthony Robbins doruk performans biliminde lider. İnsan onun içinde uyan güçler vardır. Kendisi bilse şaşırır. Çünkü bu güçlere sahip olduğu aklından bile geçmez. Bu güçler uyandırılıp eyleme geçirilebilirse o kişinin hayatında büyük bir devrim yer alırdı. Tutarlı bir insan kadere inanır. Kaprisli bir insan Şansa inanır. Benjamin Dizraeli. O anda hayatımın hiç önemi yokmuş gibi hissediyordum. Dünyadaki olaylar kontrol ediyordu beni. Ayrıca hayatımın değiştiği anı da hatırlıyorum. Sonunda yeter artık. Ben de zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak bu sergilediğimden çok daha fazla şey olduğunu biliyorum. Dediğim an. İşte o anda bir karar verdim. Ve o karar hayatımı ebediyen değiştirdi. Gerçekten de hayatımın her yönü değiştirmeye karar vermiştim. Elimden gelebilecek olanlardan azına asla razı olmayacağım demiştim. Bu kararın beni böyle inanılmaz bir güne getireceği kimin aklına gelebilirdik? Cevabım çok basit. Bugün artık konsantrasyon gücü diye isim verdiğim ilkeye koşum vurmayı başarmıştım. Tüm kaynaklarımızı hayatımızın bir tek alanına odakladığımız zaman bir anda ne kadar büyük bir kapasiteye o komuta eğer kapasiteye komuta eder duruma gelebileceğimizi çoğu insanlar hiç bilmezler. Kontrollü odaklama sizi engelliyormuş gibi gözüken her şeyi yapıp yarıp geçen bir lazer ışını gibidir. Herhangi bir alandaki gelişme üzerine sürekli odaklandığımız zaman o alanı nasıl daha iyi hale getirebileceğimiz konusunda benzersiz farklılıklar geliştiririz. Çoğumuzun asıl istediğimiz şeyi elde edemeyişimizin nedenlerinden biri doğrudan odaklanmayışımızdır. Gücümüzü hiçbir zaman tam anlamıyla konsantre etmeyişimizdir. Çok kişiler hayatta gelişi güzel yaşarlar. Belli bir konunun hakkından gelmeye karar vermezler. Aslına bakarsanız pek çok kişinin hayatta başarısız olmasının nedeni önemsiz şeylerde ustalaşmak olarak görüyorum. Bence hayatın en önemli derslerinden biri yaptığımız şeyleri neden yaptığımızı anlamayı öğrenmektir. İnsan davranışlarını biçimlendiren nedir? Bu sorunun cevapları kendi kaderinizi biçimlendirmenin en önemli anahtarlarını sunacaktır. Benim bütün hayatım her zaman için tek ve belli bir odağın gücüyle güdülmektedir. İnsanların hayat kalitesi arasındaki farkları yaratan nedir? Nasıl oluyor da çoğu olayda sıfırdan başlamış, çok aşağılardan yükselmiş insanlar hepimize ilham veren hayat biçimlerini her şeye rağmen yaratabilmişlerdir? Bir de bunun tersine, imtiyazlı çevrelerde doğmuş olan, başarının her türlü kaynağını parmaklarının ucunda hazır bulan nice insan, neden şişman, çaresiz, kimyasal tiryakiliklerin kurbanı durumunda yaşar? Bazı insanların hayatını bir örnek, kini bir uyarı yapan şey nedir? İhtiraz dolu, dolu, mutlu, güzel hayatlar yaratırken, bir yanda bazılarına da hepsi bu muymuş dedirten o sır nedir? Daha çok erken yaşlarda hepimizin dünyaya benzersiz katkılarda bulmak için geldiğimize, hepimizin içinde bize özgü bir armağan bulunduğuna inanmıştım. Anlıyorsunuzdur, ben hepimizin içinde uyumakta olan bir devin varlığına inanıyorum. Hepimizin liste bir yeteneği kapısının açılmasını bekleyen bir dehası var. Bu belki resme ya da müzeye yönelik bir yetenektir. Belki sevdiklerinizle çok özel biçimli ilişkiler kurabilmektir. Belki bir satış dehası, bir onarım dehası işinizde ya da mesleğinizde ileriye doğru uzanma dehası olabilir. Ben bizi yaradan gücünki bize yayı kayırmadan inancını seçmiş bir insanım. Hepimiz farklı yaratılmışızdır ama hepimize hayatımızı dolu dolu yaşayacak eşit fırsatlar verilmiştir. Ben uzun yıllar önce hayatım önemli bir biçimde yaşayabilmek için hayatımdan daha uzun süreli bir şeye yatırım yapmam gerektiğine karar vermiştim. Ben yok olduktan sonra varlığını sürdürecek bir şeye katkıda bulunmam gerektiğine Karar vermiştim. Kalıcı değişiklik nasıl yaratılır? Değişikliklerin herhangi bir değer taşıyabilmesi için kalıcı ve tutarlı olmaları gerekir. Bir anlık değişiklikler hepimiz yaşamışızdır ama sonunda balon gibi sönmüş, hayal kırıklığına uğramışızdır. Aslında pek çok kimselerin değişiklere göklerinde korkuyla yaklaşmaları, bilinç altında o değişikliğin yalnızca geçici olduğuna inanmalarından kaynaklanmaktadır. Bunun en başta gelen örneği Periz'e başlaması gereken bir insandır. Bu işi durma, değerli, bunun da baş nedeni değişikliği yaratmak için çekeceği onca zahmetlerin ancak kısa dönemli bir ödül getireceğine inanmasıdır. Ben ömrümün büyük bölümü boyunca kalıcı değişikliklerin ilkelerini kovalamış bir insanım. Daha sonraki sayfalarda bunların pek çokunu öğrenecek, ayrıca nasıl kullanacaklarını göreceksiniz. Birinci adım, standartlarınızı yükseltin. Bir değişiklik yapmayı gerçekten istediğiniz zaman ilk yapmanız gereken şey standartlarınızı yükseltmektir. İnsanlar, bana 8 önce hayatımı değiştiren şeylerin aslında ne olduğunu sorduklarında en önemlisinin kendimden beklediklerimi değiştirmek olduğunu söylüyorum. Hayatımda artık kabul etmek istemediğim her şeyi bir liste halinde yazdım. Kabul etmeyeceğim, tahammül etmeyeceğim şeyleri ve ayrıca ne olmak istiyorsam, onları. İkinci adım. Sınırlayıcı inançlarınızı değiştirin. İnanç sisteminizin kontrolünü ele almadıkça standartlarınızı istediğiniz kadar yükseltin. Onları destekleyecek inancı içinizde bulamazsınız. Sizce Gandhi şiddetsiz muhalefet kavramının gücüne varlığın her hücresiyle inanmasaydı, başarısı ne kadar olurdu? Ona kendi içindeki kaynaklara ulaşabilme, daha zayıf kimseleri engelleyebilecek zorlukların üstesinden gelebilme olanağını veren inançlarının tutarlılığıydı. Güçlendirici inançlar, bir güven duygusu. Tarihte gördüğümüz büyük başarıların arkas arkasında yatan kuvvet her zaman budur. Üçüncü adım. Stratejinizi değiştirin. Kararınızı yerine getirebilmek için sonuç elde edecek stratejilerin en iyilerine ihtiyacınız vardır. Benim ana yarışlarımdan biri standartlı yükseltip kendinizi inandırabileceğiniz zaman strate stratejileri de <gülüyor> kesinlikle kendi kendinize bulabileceğiniz yoldadır. Bir yolunu nasılsa bulursunuz. Bu kitabın asıl konusu da budur zaten. Size bir işi yapma konusunda stratejiler göstermektedir. Hemen söyleyebilirim. Her durumda uygulanabilecek stratejilerin en iyisi kendinize bir rol modeli bulmaktır. Sizin istediğiniz sonuçları şimdiden elde etmiş birilerini bulup onlardan bilgi edinmektir. O kişilerin neler yaptığını, kilit inançlarının neler olduğunu, nasıl düşündüklerini öğrenin. Bu sizi daha etkin kılmakla kalmayacak. Aynı zamanda size çok da zaman kazandıracaktır. Çünkü o zaman tekerleği yeni baştan icat etmek zorunda kalmayacaksınız demektir. Görüyorsunuz ya, hayatta ne yapacağını pek çok insan bilir. Ama bildiğini yapan insanların sayısı çok azdır. Bilmek yetmez. Eyleme geçmeniz gerekir. Eğer bu kitap sayesinde bana fırsatlanırsanız bu konuda sizinle özel antrenörünüz olabilirim. 1- Duygusal hakimiyet. Yaptığımız her şey kendimizi nasıl hissettiğimiz konusunda değişiklik yaratmak içindir. Fiziksel hakimiyet. 2- 3- İlişkilerde hakimiyet. 4- Finansal hakimiyet. 5- Zaman hakimiyeti. Ben bu kitabı bir eylem rehberi olarak yazdım. Hayatınızın kalitesini yükseltmeniz ve ondan alabileceğiniz zevkleri artırmanız için bir ders kitabı olmasını istedim. Becerinin temeli tekrarlardır. Bu nedenle bu kitabı tekrar tekrar okuyacağınızı, ara sıra geri dönüp yine elinize alacağınızı, içinizde zaten var olan şeyin tetiğini çekmek için zaman zaman ondan yararlanacağınızı umuyorum. Size yararlı gözüken şeylere sarılın, onları hemen uygulamaya koyun. Bu okumayı okumaya sürdürürken hayatınızda bazı kaldıraç noktaları bulunduğunu, o noktada ufacık bir değişiklik yapmakla daha sonraki hayatınızın her yönünü birden değiştirebileceğinizi öğreneceksiniz. Siz bu kitaptan bir takım basit, belirli stratejiler öğrenecek, bunları kullanarak karşınıza çıkan zorluğun üzerine gidecek ve onu en az bir çabayla değiştirebileceksiniz. 2. Kararlar Güce giden yol İnsan yaşamak için doğmuştur. Yaşamaya hazırlanmak için değil. Daha önemlisi belki de kendimize şu soruları sormamız gerekir. Ömrümün bundan sonraki 10 yılını nasıl yaşayacağım? İstediğim yarını yaratabilmek için bugün nasıl yaşamalıyım? Bundan böyle ben neyi temsil edeceğim? Hayatımda şu an için önemli olan nedir? Uzun vadede önemli olacak olan nedir? Nihai kaderimi biçimlendirmek için ben bugün hangi adımları atmalıyım? Sınırsız güç kitabımda hayatlarımızı biçimlendirmek için en güçlü yolun kendimizi eleme geçirmek olduğunu açık seçik ortaya koymuştum. İnsanların ürettikleri sonuçlar arasındaki fark aynı durumlarda başkalarından farklı yaptıkları şeylerde düğümlenir. Farklı eylemler farklı sonuçları getirir. Neden? Çünkü her eylem harekete geçirilmiş bir sebeptir. Onun etkisi daha önceki etkilere katılır ve bizi belli bir yöne doğru iter. Her yön bir nihai hedefe gitmektedir ve işte o bizim kaderimizdir. Esas olarak eğer hayatlarımızı kendimiz yönetmek istiyorsak sürekli eylemlerimizin kontrolünü elimizde almak zorundayız. Hayatlarımızı biçimlendiren arası yaptığımız şeyler değil sürekli olarak yaptığımız şeylerdir. En önemli kilit soru şudur: Tüm evler, eylemlerimizden önce yer alan nedir? Hangi eylemlere geçeceğimizi saptayan dolayısıyla da bizi biz yapan, hayatımızın nihai hedefini tayin eden şey nedir? Eylemin babası nedir? Cevap, tabii baştan beri ima ettiğim şey. Kararın gücü. Hayatınızda olan her şey çok sevdiklerinizde, çok zorlandıklarınızda dahil olmak üzere. Her şey bir kararla başlamıştır. Benim inancıma göre sizin de kaderiniz karar anlarınızda biçimlenmiştir. Şu anda her gün vermekte olduğunuz kararlar, hem bugün kendinizi nasıl hissettiğinizi, hem de 90'lı yıllarda ve daha sonra kim olacağınızı biçimlendirecektir. İnsan, rastlantıların yarattığı bir şey değildir. Rastlantılar insanın yarattığı şeylerdir. Benjamin Dizrail. Ben her şeyden çok kaderimizi kararlarımızın biçimlendirdiğine inanırım, yoksa koşullarının biçimlendirdiğine değil. İhtiyacı doğmuş bazı insanlar bulunduğunu siz de, ben de biliriz. Genetik avantajları, çevresel avantajları, aile avantajları ya da ilişkilerden doğan avantajlar onlar vardır. Ama sizin de benim de bildiğimiz bir başka şey de hayatlarında ne yapacakları konusunda yeni kararlar vermekte, vermekle tüm dezavantajlara rağmen kendi koşullarının ötesine doğru patlayarak sıçrayan kişilerle sık sık karşılaştığımız, onlarla ilgili şeyler okuduğumuz ve duyduğumuz gerçektir. O insanlar insan ruhunun sınırsız gücünün örneklerini oluşturmuşlardır. Eğer karar verirsek, siz ve ben de hayatlarımızı bu ilham verici örneklere benzetebiliriz. Kim olduğuma ve nelere sahip olmaya adandığıma karar verdiğim gün. Bu basit bir farktır ama çok önemli bir farktır. Yalnız elde etmeye adanacağınız sonuçlar konusunda değil, nasıl bir insan olmaya adanacağınız konusunda da karar vermeniz gerekir. Eğer hayattan ileri kabul edeceğiniz konusunda bir taban standart koymazsanız, hakiyetinizin çok aşağısında davranışlara, tutumlara ve düzeysiz bir hayat kalitesine doğru kaymanın çok kolay olduğunu görürsünüz. Karar gücünü kullanmak size hayatınızın her yönünü bir anda değiştirme yolundaki her özür aşma kapasitesini getirecektir. İlişkilerinizi Çalışma ortamınızı, fiziksel sağlamlık düzeyinizi, gelirinizi ve duygusal durumunuzu değiştirecektir. Mutlu ya da üzgün oluşunuzu, kaygılı ya da heyecanlı oluşunuzu, koşulların esiri ya da özgürlüğünüzün şampiyonu oluşunuzu o saptayacaktır. İşlerinden şikayet edip duran insanlara sık sık, bugün neden işe gittiniz diye sorarım. Genellikle mecburdum da ondan diye cevap verilir. Sizin de benim de hatırlamamız gereken bir nokta vardır. Aslında hiçbir şey yapmaya mecbur değiliz. İşe gitmeye mecbur olmadığınız gün gibi ortadadır. Hele bugünkü dünyamızda belli bir günde belli bir yerde çalışmak zorunda da değilsiniz. Son yıldır yapmakta olduğunuz şeyi yapmak zorunda asla değilsiniz. Başka bir şey yapmaya karar verebilirsiniz. Yeni bir şey. Bu kararı hemen bugün verebilirsiniz. Şimdi şu anda bir karar verebilirsiniz. Okula geri dönersiniz, dans etmeyi, şarkı söylemeyi öğrenirsiniz, mali kontrolünüzü elinize alırsınız, helikopterle uçmayı öğrenirsiniz, vücudunuzu bir ilham simgesi haline dönüştürürsünüz, meditasyona başlarsınız, NASA uzay kampına katılırsınız, Fransızca öğrenirsiniz, çocuklarınıza daha çok kitap okursunuz, çiçek bahçesinde daha çok zaman geçirirsiniz, uçağı atlayıp Fiji'ye gider, orada yaşamayı öğrenirsiniz, başlarsınız, eğer gerçekten karar verirseniz, yapamayacağınız şey yoktur. Demek ki eğer şu anda içinde bulunduğunuz ilişkiden memnun değilseniz onu değiştirme kararını şimdi verin. Şimdiki işinizi sevmiyorsanız değiştirin. Kendinizle ilgili duygularınızdan memnun değilseniz onları da değiştirin. İstediğiniz şey daha yüksek düzeyde bir fiziksel canlılık ve sağlıksa onu da şimdi değiştirebilirsiniz. Ben bu kitabı içinizdeki dev karar gücünü uyandırmanız ve doğuştan hakkınız olan sınırsız gücü, cap canlı hayatı dolu ihtirasları ele almanız için yazdım. Hayatınız derhal değiştirecek yeni bir kararı şu anda verebileceğinizi bilmeniz gerekir. Kendi varlığını bile amacına feda edebilen insan iradesine karşı hiçbir şey direnemez. Benjamin Dizraili Hayatınız yeni, tutarlı ve adanmış bir karar verdiğiniz anda değişir. Gerçek kararlar, rüyalarımızı gerçeğe dönüştüren aracılardır. Bu gücün en heyecan verici yanı zaten sizin içinizde oluşudur. Ed Roberts, önemli olanın nereden başladığımız değil, nereye varmak üzere karar verdiğimiz olduğu konusunda güçlü bir kanıttır. Giriştiği her eylem bir tek güçlü ve adanmış karar anının önündür. Siz gerçekten karar verseniz hayatınızda neler yapabilirsiniz? Önemli olan bir yolunu bulmaya karar vermektir. Bir şeyi oldurmaya gerçekten adandığınız anda bunu nasıl yapacağınız da kendini gösterecektir. Tüm inisiyatif ve yaratma eylemleriyle ilgili bir tek basit gerçek vardır. Kişi kendini gerçekten adadığı anda, kader de harekete geçmektedir. Gerçek bir karar vermek, bir sonuç elde etmeye adanmak, kendinizi diğer tüm ihtimallerden koparmaktır. Açık seçik, tartışılmaz bir amaca sahip olmanın, ne harika bir şey olduğunu da hepimiz biliriz. Kasları nasıl güçlendirebiliriz? Egzersiz yaparak. Daha iyi kararlar vermenin yolu daha çok kararlar vermektir. Sonra her verdiğiniz karardan bir şeyler öğrenmeyi unutmayın. Kısa dönemde sonuç vermiyor gibi görünenlerden bile bunlar daha iyi değerlendirmeler yapabilme konusunda önemli farklılıklar işaret ederler. Gelecekteki kararlarınızı İyiye götürürler. Bilin ki karar vermek de her beceri gibi sık sık yaptıkça daha iyiye gidecektir. Ne kadar sık karar verirseniz hayatınızın kontrolünün kendi elinizde olduğunu o kadar iyi anlayacaksınız. Hayatınızın gidişini değiştirmede kullanabileceğiniz bir tek enformasyon par parçasının bir tek güç, küçük farklılığın bile önemini ne kadar uygulasamazdır. Enformasyon kullanıldığı zaman güç verir. Benim gerçek karar kriterlerimden biri peşinden eylem gelmesidir. İşin en heyecan verici yanı bunun ne zaman karşınıza çıkacağını bilmeyişinizdir. Benim 700'den fazla kitap okuyuşum, kasetler dinleyişim, o kadar çok sayıda seminerle gidişim bir tek küçük farklılığın diğerini anladığım içindir. Belki bu kitabın bir sonraki sayfasında da ya da bir sonraki bölümde de olabilir. Hatta belki zaten bildiğiniz bir şey bile olabilir ama her nedense bu sefer aklınızda yer eder. Kullanmaya başlarsınız. Unutmayın ki becerinin anası tekrarlardır. Becerinin anası tekrarlardır. Farklılıklar bize daha iyi kararlar verme gücünü getirir. O sayede de kendi istediğimiz sonuçları yapabiliriz. Bu farklara sahip olunmak size büyük acılar getirebilir. Kaderiniz karar anlarınızda biçimlenir. Anthony Robbins Kaderinizi kontrol eden üç karar şunlardır. Bir, nelere odaklanacağınıza karar vermek. 2 bir şeyin sizin için ne anlam taşıdığına karar vermek. Üç, istediğiniz sonuçları yaratmak için ne yapacağınıza karar vermek. Görüyorsunuz ya, kim olacağınızı saptayan şey, daha önce başınıza gelenlere de şimdi başınıza gelmek de olanlar değil. Daha çok neye odaklanacağınız, her şeyin sizin için ne anlam taşıdığı, ve bu konuda neler yapacağınızdır. Nihai kaderinizi çizecek olan bunlardır. Eğer sizin kendi alanınızda sizden daha başarılı birileri varsa bilin ki onlar bu kararları aynı koşullar altındayken bile sizden farklı biçimde vermektedirler. İnsanların hayatlarını kendi çabalarıyla yükseltme yeteneğinden daha cesaret verici bir şey bilmiyorum. Bence hayat bir nehir gibidir. Çoğu insan bu nehre sonunda nereye çıkacağına karar vermeden atlar. Böylece çok geçmeden akıntıya kapılırlar. Günlük olaylar, günlük korkular, günlük zorluklar. Nehrin çatal oluşturduğu yerleri vardıklarında hangi tarafa gitmek istediklerine bilinçli biçimde karar vermezler. Kendileri için hangi tarafın uygun olduğunu da düşünmezler. Kendilerini akıntıya bırakmakla yetinirler. Kendi değerleriyle yönetilmek yerine, Çevre tarafından yönetilen o insan kalabalığına katılırlar. Sonuç olarak kontrolün kendi ellerinde olmadığını hissederler. Böyle bilinçsiz bir durumda kalmayı sürdürürler. Hayatınızda bugün yüzde olduğunuz güçlükler büyük ihtimalle nehrin yukarısındayken verilen iyi kararlarla önlenebilirdi. Filit inançlarınız ve bilinç dışı kurallarınız, hayat değerleriniz, referans noktalarınız, kendinize sürekli olarak sorduğunuz sorular, her an hissettiğiniz duygusal durumlar, bu 5 unsur sinerjist etkisi size bir eylemi yaptıran ya da yaptırmayan gücü harekete geçirir. Esas iyi haber, hayatımızın herhangi bir anında bilinçli kararlar vererek bu sistemi alt edebileceğimizdir. Geçmişteki şartlanmamızın bugünümüzü ve yarınımızı kontrol etmesine izin vermek zorunda değiliz. Cesaretimi kaybetmiyorum çünkü vazgeçilen her yanlış girişim, ileri doğru atılmış yeni bir adımdır. Thomas Edison Unutmayın, başarı aslında doğru düşünmenin ürünüdür. Doğru düşünme tecrübelerden gelir. Tecrübeler ise kötü düşünmenin sonuçlarıdır. Size kötü ya da acı tecrübe gibi görünen şeyler genellikle en önemlileridir. Belli bir becerinin ustası olmak acaba ne kadar zamanımı alır diye sorarlar insanlar bana seminerlerimde. Benim onlara hemen verdiğim cevap, siz ne kadar zaman almasını istiyorsanız, o kadardır. Eğer siz günde 10 yeni eylem kararı alıyorsanız ve bu oranda da öğrenme tecrübesi birikliyorsanız, biri yanda başka biri ayda bir tek yeni eylem kararı alıyorsa, o zaman 10 aylık tecrübeyi bir günde birikliyorsunuz demektir. Ustalaşmak, siz ne kadar sürdürmek isterseniz o kadar sürer. Ne kadar hazırlıklı olursanız olun size bir konuda daha garanti vermek isterim. Eğer hayat nehrin üzerindeyseniz mutlaka birkaç sert kayaya da çarpacaksınız demektir. Bu gerçekliktir. İşin kilidi şurada. Kayığınız karaya oturduğu zaman kendinizi başarısız bulup düveneceğiniz yerde hayatta başarısızlık diye bir şey olmadığını hatırlayın. Var olan yalnızca sonuçlardır. Eğer istediğiniz sonuçları elde edemedinizse bu tecrübeden bir şeyler öğrenin ki ileride daha iyi kararlar verebilmek için elinizde referanslarınız olsun. Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız. Hannibal. Uzun dönemli mutluluğunuzu garanti almak için vermeniz, vermeniz gereken en önemli kararlardan biri hayatın size getirdiği şeyi o anda kullanmaya karar vermektir. Eğer kesinlikle başarmak istediğiniz şeyin ne olduğunu açık seçip karar vermişseniz, büyük çapta, büyük çapta eyleme geçmeye istekliyseniz, nelerin iyi sonuç getirip nelerin getirmene dikkat ediyorsanız, istediğinizi elde edinceye kadar hayatın belli anlarda karşınıza çıkardıklarını hemen kullanarak yaklaşımınızı değiştirmeyi sürdürüyorsanız, o zaman elde edemeyeceğiniz hiçbir şey yok demektir. Bazen bir karar verip eyleme geçtiğinizde kısa dönemde işlerin sonuç vermiyor gibi görünebileceğini Honda biliyordu. Başarıya ulaşmak için insanın uzun dönemli odağa ihtiyacı vardır. Kişisel hayatımızda karşımıza çıkan zorlukların çoğu örneğin sürekli olarak çok yememiz, içki içmemiz, sigaret etmemiz, pes edip rüyalarımızdan vazgeçmemiz hep kısa dönemde odaklanmaktan kaynaklanır. Başarı ve başarısızlık bir gecelik tecrübeler değildir. İnsanları başarısızlığa sürükleyen, yol üzerinde verdikleri bir yığın küçük kararlardır. İzlememektir. Eyleme geçmemektir. Sebat etmemektir. Zihinsel ve duygusal durumunuzu yönetememektir. Bunun tersine, başarı da yine küçük kararlar vermenin sonucudur. Kendinize daha yüksek standartlar uygulama kararı. Katkıda bulunma kararı. Çevrenin sizi kontrol etmesine izin vermektense kendi zihninizi besleme kararı. İşte bu küçük kararlar bizim başarı dediğimiz hayat tecrübesini yaratmaktadır. Başarıya ulaşan hiçbir kişiye de kuruluş, bunu yakın dönem bakışıyla sağlam sağlamış değildir. Unutulmaması gereken nokta, kısa dönemde imkansız görünen şeyin, uzun dönemde fenomen sayılacak bir başarıya ve mutluluğa dönüşebilmesidir. Neye odaklanmalı? Olup bitenler ne kadar anlam taşıyor? Bir de bizi sınırlıyor gözüken zorluklara rağmen neler yapmak gerek? Tanrı'nın bir şeyi ertelemesi, reddetmesi demek değildir. Çoğu zaman kısa dönemde imkansız görünen bir şey, eğer sebat ederseniz, uzun dönemde çok mümkün hale gelebiliyor. Başarı ulaşabilmek için kendimizi sürekli uzun döneme dönük düşünecek biçimde disipline almalıyız. Ekim zamanı, hasat zamanı, dinlenme ve yenilenme zamanıdır. Karar gücüne koşun vurun. Bir, karar vermenin gerçek gücünü unutmayın. Unutmayın ki bir kararın gerçek olup olmadığı yeni eylemlere geçmenizle ölçülebilir. Eğer eylem yoksa aslında karar vermemişsiniz demektir. İki, herhangi bir şeyi başarmanın en zor adımı adanmak gerçek bir karar vermektir. Bunu unutmayın. İstatistiklerin gösterdiğine göre, istatistiklerin gösterdiğine göre en başarılı insanlar kararlarını çabucak görebilmektedirler. Çünkü diğer sistemleri kafanıza nettir ve hayatlarında ne istediklerini bilirler. Başarısızlıklara uğrayan insanlar kararlarını çok yavaş vermekte ve çabucak fikir değiştirmekte. Birileri bir geri durmaktadırlar. Karar verdiğin yerde dur. O kararı gerçekleştirmek için bir eylem yapmadan oradan ayrılma. Karar vermenin de kendi başına bir eylem olduğunu unutma. 3. Sık sık kararlar verin. 4. Kararlarınızdan ders alın. Bir şeyler öğrenin. 5. Kararlarınıza bağlı kalınlama yaklaşımlarınızda esnek olun. 6. Kararlar vermekten zevk alın. Hayat ya cesur bir tecrübedir ya da hiçbir şey değildir. Helen Keller. Kaderinizi saptayan şeyin şartlar değil. Sizin kararlarınız olduğunu bilin. Hayatınızın her günde nasıl düşündüğünüzü, neler hissettiğinizi değiştirmenin teknolojilerine girmeden önce şunu unutmamızı istiyorum. En de sonunda eğer kullanmaya karar vermeyecekseniz bu kitapta okuduğunuz her şey değersizdir. 3. Hayatınızı biçimlendiren güç İnsanlar mizahla ihtirasın egemenliği altında, aralıklı mantık dönemleri halinde yaşarlar. Acı ve zevk Siz ve ben yaptığımız her şeyi ya acıdan kurtulma ihtiyacımızdan ötürü ya da zevke kavuşma arzumuzdan ötürü yaparız. Gereğinden erken acı çeken adam gereğinden fazla acı çekmiş olur. Çoğu kişi için kaybetme korkusu kazanma arzusundan çok daha büyüktür. Hangisi sizi daha ileriye doğru güder? Son 5 yılda kazandığınız 100 bin doları birinin çalmasını engellemek mi? Yoksa gelecek beş yılda yüz bin dolar kazanma potansiyeli mi? Aslına bakılırsa çoğu insanların dediklerini kaybetmemek için gösterdiği çaba, hayatlarından kendisi dediklerini alabilmek için gerekli risklere girmiyor onda gösterdiği çabalandan daha fazladır. Başarının sırrı acı da zevkin sizi kullanmasına izin vermekten ise acı da zevki kendiniz kullanmayı öğrenmektir. Bunu yaparsanız hayatınızın kontrolünü elinize alırsınız. Yapmazsanız hayat sizi kontrol eder. Anthony Robbins. Bu süreç yalnız ilişkiler için geçerli bir şey değildir. Belki fiziksel durumunuzla ilgili olarak böyle bir eşeğe ulaşmışsınızdır. Uçan koltuğunu sağmadığınız için durum artık canınıza tak etmiştir. Elbisenizi giyemez olmuşsunuzdur. Bir kat merdiven çıkmak sonu tıkamaya başlamıştır. Sonunda yeter artık demiş ve bir kar vermişsinizdir. Nedir o karı motive eden? Hayatınızdaki acıyı çıkarıp atmak, yeniden zevki getirmektir. Gururun zevkini, rahatlığın zevkini, öz saygının zevkini, tasarımladığınız gibi yaşamının zevkini elde etmektir. Niyi acıya, niyi zevke bağladığınız sizin kaderinizi biçimlendirir. Eğer herhangi bir davranış ya da duygusal oluşumu büyük acılarla bağdaştırırsak, ne pahasına olursa olsun o davranıştan kaçınıyoruz. Bunu kullanarak acı ve zevk gücünü istediğimiz gibi kullanabilir. Hayatımızda neyi istiyorsak değiştirebiliriz. Eğer bir dış etken sizi üzerse, duyduğunuz acı o şeyin kendisinden değil, sizin ona verdiğiniz değerden geliyordur. Onu da her an ortadan kaldırma gücünüz vardır. Ama eğer kendi asosiyasyonlarımızı acı ve zevke doğru çekemezsek, yaşamımız hayvanlardan ve makinelerden farklı değildir, demektir. Erkekler ve kadın, erkekler de kadınlar da anlayışlarının yoluna gitmekten çok kalplerinin yoluna giderler. İnkar etmeyi ne kadar çok istesek isteyelim, istersek isteyelim, davranışlarımızı güden şey entelektüel hesaplarımız değil, acıya ve zevki yönelik içgüdüsel tepkilerimizdir. Bizi güden şeyin aslında zihnimiz olduğunu da, olduğunu ne kadar inanmak istesek de, Bizi güden şeyin aslında zihnimiz olduğuna ne kadar inanmak istesek de çoğu durumda bu işi duygular, duyular yapar. Biz onları alıp düşüncelerimize bağlarız. Bizi güden onlardır. Çoğu kere sistemi alt etmeye çalışırız. Bir perhese belli bir süre bağlı kalırız. Fazla acı çektiğimiz için buna karar vermeyi başarmışsızdır. Sorunu geçici olarak çözeriz ama sorunun sebebini ortadan kaldırmamışsak, Onunla yine karşılaşacağız demektir. Unutmayın, hepimiz acıdan kaçmak için daha çok şey yaparız. Zevke ulaşmak için daha az şey yaparız. Gerçek şudur ki, biz zihinlerimizi, vücutlarımızı ve duygularımızı şartlandırabilir. Acı ve zevkiniye istiyorsak ona bağlayabiliriz. Acı ve zevkiniye bağladığımızı değiştirerek davranışlarımızı da bir anda değiştirebiliriz. Kendi hayatınızla ilgili sizin bir planınız yoksa bir başkasının var. Reklamcıların çok iyi anladığı bir şey varsa bizi güden şeyin zihnimiz değil, sundukları ürünlere bağladığımız duygularımız olduğudur. Ne zaman çok yoğun bir duygusal duruma girersek, acı veya zevki güçlü halde hissedersek o sıra sürekli karşımıza çıkan şey nörolojik olarak bağlanıverir. Hayatımızın kontrolünü kendi elimizde almak istiyorsak, kendi zihnimizde reklam yapmayı öğrenmek zorundayız. Bunu da hemen şu anda yapabilirsiniz. Nasıl mı? Yapmamak istediğimiz davranışlara acıyı öyle yoğun bir dozda bağlamalıyız ki, bir daha o davranışları düşünmek bile istemeyelim. Zevki kendiniz için seçtiğiniz yeni davranışa bağlayın. Sonunda acı getirecek zevklerden kaçınabileceğini, Sonunda zevk getirecek acılara da dayanılabileceğini düşünüyorum. Bizi güden fiilen acının kendisi değil, belli bir şeyin sonunda acı getireceğinden korkmamızdır. Ayrıca bizi güden fiili zevkin kendisi de değil, belli bir eleme geçmenin zevk getireceği yoldaki inancımız, bundan hemen hemen emin almamızdır. Yani bizi güden şey gerçekler değil, bizim gerçeği algılayışır. Algılayış biçimimizdir. Uzun dönem sorunları kısa dönem çareleriyle alt etmeye kalkışımızdan doğar problemler. Doğu, doğa onu iki efendinin yönetimine vermiştir. Acı ve zevk. Bunlar bizim her yaptığımızı, her söylediğimizi, her düşündüğümüzü yönetirler. Onları değirmek için göstereceğimiz her çaba ancak durumumuzu daha kesin biçimde onaylamaya yarar. Haydi, hemen birkaç değişiklik yapalım. Önce yapmanız gerektiğini bildiğiniz halde, ertelediğiniz dört eylemi yazın. İkincisi, bu eylemlerin her birinin altına şu soruların cevabını yazın. Neden eyleme geçmedim? Geçmişte bu eyleme hangi acıları bağladım? Üçüncüsü, geçmişte bu olumsuz alışkanlığı sürdürmekle ne gibi zevkler kazandığınızı yazın. Dördüncüsü, şimdi değişmemenin size nelere mal olacağını yazın. Son adımda, böyle mi şimdi gerçekleştirmenin getireceği bütün zevkleri yazmak olmalıdır. İnanç sistemleri 4. Yaratma gücü ve yıkma gücü Tüm düşündüklerimizin altında tüm inandıklarımız yatar. Ruhumuzun son kat peçesi gibi. Antonio Machado Bizi biçimlendiren hayatımızdaki olaylar değil, o olayların ne anlama geldiğine inandığımızdır. Sorun hiçbir zaman çevrede değil, hayatımızdaki olaylarda da değil. Sorun bizim o olaylara verdiğimiz anlamlarda, bizim onları nasıl yorumladığımızdadır. Hatırlamamız gereken şey, çoğu inançlarımızın geçmişimizle ilgili genellemeler olduğu, acı ya da zevkli tecrübelerimizi yorumlayış biçimimize dayandığıdır. İnançlarda yaratıcı güç ve yıkıcı güç vardır. İnançlar yalnız bizim duygularımızla eylemlerimizi etkilemekle de kalmaz. Birkaç saniye içinde vücudumuzu da değiştirebilir. Biz, sonucu ne kadar ilacın etkisine yorumlasak da aslında farkı yaratan hastanın inancıdır. İlacın yararı yalnız kendi kimyasal özelliklerinin doğrudan sonucu olmayıp, hastanın o ilacın yararına ve etkinliğine inancının da doğrudan sonucudur. İlaçlar her zaman şart değildir. Ama inanç her zaman şarttır. İnançlarımızın bir anda bizi hasta da iyi de edebileceğini anlamamız gerekmektedir. İnançların bağışıklık sistemimizi de etkilediği kayıtlara geçmiştir. En önemlisi de inançlar bizi ya eyleme geçme kararına iterler ya da dürtülerimizi zayıflatır, öldürürler. Şu anda bile inançlarınız şu okuduklarınıza nasıl tepki gösterdiğinizi, bu kitaptaki öğretiler konusunda ne yapacağınızı biçimlendiriyor. Unutmayın, inançlarımızı bir kere kabul ettiğimiz zaman bunlar sinir sistemimizde tartışılmaz emirler biçimde iletilir. Bugünkü ve gelecekteki olanaklarımızı genişletme ya da yok etme gücüne sahip olurlar. Yeterli duygusal yoğunluk ve tekrarla sinir sistemimiz bir şeyi gerçek olarak algılar. O şey henüz olmamışsa bile. Büyük başarıla ulaşanların hangisiyle görüşsem, kendilerini başaracaklarından emin duruma getirme yeteneğine sahip olduklarını vurgula, bulguladım. Başarmak istedikleri şey kendilerinden önce hiç kimse başaramış olsa bile. Hiç yokken referanslar yaratabilmiş, imkansız gibi gözüken şeyi başarabilmişlerdir. Emin olmak, insana güç getirir. Asıl deha, bir emin olma duygusu yaratabilmektir. Benim için gerçek inanç, gücümü en iyi kullandıran, değerlerimi en iyi eyleme geçiren inançtır. Tüm güçlerini kullanmaz, tüm ellerinden geleni yapmazlar. Sonunda da sınırlı sonuç alırlar. Eğer güçlü inançların getirdiği o sarsılmaz emin olma duygusunu geliştirebilirseniz, o zaman kendinize hemen her şeyi yaptırabilir Hatta başka insanların imkansız dediği şeyleri bile gerçekleştirebilirsiniz. Her gerçeğin etkin ve inkar edilmez bir varlığa kavuştuğu yer, ancak insanın hayalidir. Sanatın da hayatın da esas ustası, icat değil, hayaldir. Joseph Conrad Bir insanın hayatında üstesinden gelmesi şart olan en büyük zorluklardan biri de başarısızlıkları nasıl yorumlayacağını bilmektir. Yenilgileri nasıl ele aldığımız ve neleri saptadığımız kaderimizi biçimlendirecek sebeptir. Unutmamız gerekir ki, hayatımızın biçimlenmesine her şeyden çok etki yapacak olan, karşımıza çıkan muhalefetle ve zorluklarla başa çıkma biçimimizdir. Kişi zengin olsun, yoksul olsun, hastalığı iyileştiren de Mutsuzluğu, mutlu kılan da zihindir. Edmund Spencer Bir inanç nasıl değiştirilir? Bütün kişisel hamleler inançlarda bir değişiklikle başlar. Unutmayın ne yaparsak ya acıdan kaçmak ya da zevke kavuşmak için yaparız. Eğer bir şey yeterince acı ba bağlarsak mutlaka değişiriz. Bir konuda bir inancı sahip olmamızın tek nedeni, ona inanmamaya büyük acılar bağlamış oluşumuz ya da o inancı ayakta tutmaya büyük zevkler bağlamış oluşumuzdur. Yeni tecrübenin değişiklik yaratması, ancak inançlarımızı sorgulamamıza yol açarlarsa mümkündür. Unutmayın ki ne zaman bir şeye inansak artık o inandığımız şeyi bir daha sorgulamayız. İnançlarımızı dürüstçe sorgulamaya başladığımız anda artık o konuda o kadar emin olamayız. Bilişsel masaların referans ayaklarını sallamaya başlamışız demektir. Bunun sonucuna da kesin emin olma durumundan çıkarız. Siz bir şey yapabilme yeteneğinizden hiç kuşku duydunuz mu? Nasıl oldu mu? Herhalde kendinize bir takım zayıf sorular sormuşsunuzdur. Neden beceremedim neden olmuyor? Ya benden hoşlanmazlarsa? Ama sorular eğer körü körüne kabul ettiğimiz bir inancın geçerliliğini sorgulamaya yönelikse son derece güçlendirici de olabilir. Herhangi bir şeyle ilgili yeterince sorgulama yaparsanız sonunda o şeyden kuşkulanmaya başlarsınız. Bunlara hiç kuşkusuz kesinlikle inandığınız şeyler de dahildir. Fark elbette ki insanın bu göz almaya hazır olduğu eylemlerdedir. Aslında imanı olan kişiler kendi inançları konusunda öyle ihtiraslıdırlar ki, bu uğurda reddedilmeyi de kendini gülüştürme düşünmeyi de göze alabilirler. Genellikle hayatınızın herhangi bir alanında beceri yaratmak için yapabileceğiniz en iyi şey, bir inancı iman düzeyine çıkarmaktır. Unutmayın ki imanda sizi eylemeye yetecek güç vardır. Her türlü engeli aşmaya hazır kılar sizi. Bunu inançlar da yapabilir ama hayatınızın bazı alanları belki imanın o aşırı duygusal yoğunluğuna ihtiyaç gösterebilir. ''Yapmazsan bana maliyeti ne olur diye kendinize sorun. Bir iman yaratmanın yolu nedir? 1. Önce bir temel inançla başlayın. 2. Yeni ve güçlü referanslar ekleyerek inancınızı güçlendirin. 3. Bundan sonra tetik çekecek bir olay bulun ya da kendiniz yaratın. Kendinizi bağlayabilmek için yapmazsam bana maliyeti ne ne olur diye sorun. 4. Son olarak eyleme geçin. İleştirilmesi her eylem adanmışlığınızı güçlendirir. Duygusal yoğunluk düzeninizi artırır. İmanınızı da daha güçlü kılar. Acı, bir inancı değiştirmenin nihai aracıdır. Hayatlarımızı genişletmenin, zenginleştirmenin yolu, şimdiden başarılı olmuş insanların hayatlarını model olarak almaktır. Hem eğlenceli olur hem de bütün insanlar çevrenizde zaten bol bol vardır. Bütün mesele soruları sorabilmektedir. Sizce sizi farklı kılan nedir? Sizi başkalarından ayıran inançlarınız nelerdir? Ne düşünürsek oyuz. Biz, her ne isek, düşüncelerimizden doğar. Düşüncelerimizle biz, dünyamızı yaparız. Bu da. Önce alay edilir. İkinci olarak şiddetle karşı çıkılır. Üçüncü olarak ve son olarak zaten belli olan bir şey denir ve kabul edilir. Tüm gerçekler üç adımda gelirler. Alay etme, şiddetle karşı çıkma ve kabul etme. Kalitenin yalnızca bazı standartları tutturmak demek olmadığını, onun yaşayan, soluk alıp veren bir süreç olduğunu, sonu gelmez bir iyileştirme demek olduğunu öğretmiştir. Yaptığımızın kalitesini uzun vadede maliyeti arttırmayacak şekilde nasıl yükseltiriz? Bu inanç Amerika'dan ihraç edilme bir inançtı ve kanımca ekonomik geleceğimizin yönünü değiştirmek için onu tekrar ana yurduna geri getirmemiz gerekiyordu. Başarılı ve mutlu olmak için hayatımızın kalitesini sürekli iyileştirmek, Sürekli büyümek ve genişlemek gerektiğidir. İş hayatında ilişkilerde pek sık kullanılan bir kelime vardır Japonya'da. Kaizen. Bu kelime aslında sürekli iyileştirme demektir. Sürekli ve sonu gelmez iyileştirmeler. Eylemle desteklenen sürekli bir adanmışlık. Çoğu insanlar kendini hiç güvende hissetmezler. Çünkü sürekli olarak işlerini kaybetmekten, elindeki parayı kaybetmekten, eşlerini kaybetmekten, sağlıklarını kaybetmekten falan korkarlar. Hayattaki en gerçek güvenlik duygusu her gün kendinizi bir yönde iyileştirdiğinizi bilmekten, kim olduğunuzun kalibesini yükselttiğinizi, şirketiniz için... Dostlarınız ve aileniz için değerli olduğunuzu bilmekten gelir. Ben hayatımın kalitesini sürdürme konusunda hiç kaygılanmam. Çünkü her gün onu daha iyiye götürme mücadelesi veriyorum. Sürekli öğrenmeye, yeni ve daha güçlü farklılar edinmeye, başka insanın hayatına daha çok değer katabilmeye çalışıyorum. Bu da her zaman öğrenebileceğimden, her zaman büyüyebileceğimden emin olmamı sağlıyor. Küçük iyileştirmeler inanılır şeylerdir. Dolayısıyla da başarılabilir şeylerdir. Felsefenin gerçek değeri, herkesin bunun yapılabilir bir şey olduğuna inanmasında yatıyordu. Unutmayın ki, başarının sırrı bir emin olma duygusu yaratmaktır. Sizi kişi olarak büyütecek, gerekli eyleme geçirip, kent hayatınızı ve çevrenizdekilerin hayatını daha güzelleştirmenizi sağlayacak türlerin inançlardır. Bir şeyin doğru olduğuna bugün inanabilirsiniz ama, sizin de benim de unutmamız gereken nokta, yıllar geçer ve biz büyürken daha yeni tecrübelerle karşılaşacağımızdır. Belki daha güçlendirici inançlar edineceğiz, edineceğiz ve zamanlar emin olduğumuz şeyleri bir yana bırakacağız. Yüreğinde ne düşünüyorsa kişi odur. Sizi güçlendiren ya da güçsüzlen, güçsüzleştiren tüm inançlarınızı aklınıza geldiği gibi liste halinde yazın. Bu liste önemi yokmuş gibi gözken küçük inançlardan büyük fark yaratan global inançlar kadar hepsinin kapsamalıdır. Listenizdeki en güçlendirici 3 inancın hangileri olduğuna karar verip bunları yuvarlak içine alın. Kendimi adarsam olayları tersine çevirmenin bir yolu mutlaka vardır. En çok güçsüzleştiren iki inancı seçip yuvarlak içine alın. Seçtiğiniz iki sanırıcı inanç yerine koyabileceğiniz inançları yazın. Unutmayın ki hayatta hiçbir şeyin sizin verdiğiniz anlamdan başka bir anlamı yoktur. Liderlik ve inancın gücü. Çocukların kendine daha yüksek standartlar koymasını sağlıyor. Eski sınırlarından kurtulmak için kullanabilecekleri yeni güçlendirici inançlar edinmelerine yardımcı oluyor. Bunları başarılı bir ömür için gerekli olacak belli bazı beceri ve stratejilerle destekliyordu. Benim kendi kaderim ancak kendimi saptayabileceğimdir. 5. Değişiklik bir anda olur mu? Durun, size esarlı bir şey göstereceğim. Hepimiz uyuyacak değiliz. Ama hepimiz değişeceğiz. Bir anda göz açıp kapayana kadar. Bütün değişikliklerin bir anda olabileceğini savunmaktayım. Oysa çoğumuz bir değişiklik yapmaya karar vermeden önce bir takım şeylerin olmasını bekleriz. Benim iddiam eğer insan beynin nasıl çalıştığını gerçekten anlıyorsak, başımıza türlü olayların neden geldiği konusunda upuzun süreli, süreli analizleri yapmaktan hemen vazgeçmek, Neyi acıya, neyi zevke bağladığımızı değiştirecek sinir sistemimizin şartlanmalarını kolayca değiştirip, hayatımızın kontrolünü şu anda ele almak gerektiğiydi. Hayatın kontrolünü şu anda ele al. Kendimi sürekli zorluyor, tüm gücümü işime veriyor, yeteneğimi ve olumlu sonuçlarımı mümkün olduğu kadar kısa zamanda çok insana yaymaya çalışıyordum. Aldığım sonuçlar, Efsaneleşmeye başladı. Sonunda ruh hekimleriyle psikologlar saldırıyı kestiler. Benim tekniklerimi öğrenip hastalarına uygulamaya ilgi duyar hale geldiler. Bu arada benim de daranışım değişti. Biraz daha dengeli oldum. Ama mümkün olduğu kadar çok sayıda insana yardım edebilme ihtirasımı hiçbir zaman kaybetmedim. Bu adam da tedavi ettiğim başka binlerce kişi de karşılarına dayanamayacakları bir zorluk çıktığı anda eski alışkanlıklarına kolaylıkla dönebilirlerdi. Çünkü değişiklikten kendini değil beni sorumlu tutuyorlardı. İşler iyi gitmezse suçu başkalarının üstüne atıyorlardı. Kendi kişisel sorumlulukları yoktu. Bu yüzden de yeni davranışı izlemedikleri zaman herhangi bir acı duymuyorlardı. Sen neden söz ediyorsun diye sordum. Piyanoyu akort edip bitirmedin mi? Şimdi sesler tamam değil mi? Evet ama bu teller fazla sert. Bunları mükemmel bir gerilim düzeyinde tutmak için o halde duymaya onları şartlandırmamız gerek. Tel o halde kalmayı öğrenene kadar düzenli olarak gelip yeniden gelmem şart dedi. İçimden adamın amma mesleği var diye düşündüm. Ama o gün çok değerli bir ders olduğum olduğumda ortadaydı. Uzun dönemli değişiklik yaratmayı başaracaksak bizim de yapmamız gereken tam bu. Değişikliği bir kere yaratınca derhal takviye etmemiz gerekir. Ondan sonra da sinir sistemimizi şartlandırıp bir kere bir tek kere değil, sürekli başarmayı öğrenmek zorundayız. İnsan aerobik salonuna bir tek kere gidip de "Tamam vücudum harika oldu. Ömrüm boyunca sağlıklı kalacağım." diyemez. Aynı şey duygularınız ve davranışlarınız için de geçerlidir. Kendimizi başarıya, sevgiye, korkularımızdan kurtulmaya şartlandırmamız gerekir. Nöro asosiatif şartlandırma diyorum. Aslında sinir sisteminizi adım adım şartlandırarak yönelmek istediğiniz şeyleri zevkle, kaçınmak istediğiniz şeyleri acıyla bağlayıp hayatınızda irade gücünü sürekli kullanmaksızın başarıya ulaşmak demektir. Unutmayın, sinir sistemimizde asosiyasyonları yapmaya şartladığımız şey bizim duy ve duygularımızdır. Hiçbir şey değişmez. Biz değişiriz. Herkesin hayatında kesinlikle isteyeceği iki değişiklik nedir? 1. Her konuda ne hissettiğimizi 2. Davranışlarımızı değiştirmek istediğimiz doğru değil midir? Hızlı değişeceksek, ilk edinmemiz gereken inanç, şimdi değişebileceğimiz inancıdır. Madem ki insan bir sorunu bir anda yaratabiliyor, çözümü de bir anda yaratabilir. Genellikle insanın zamanla alan değişikliğe hazırlanmaktır. Uzun dönemli değişiklik yaratmak istiyorsak, sahip olmamız gereken ikinci inanç da, kendi değişimimizden hiç kimsenin değil, kendimizin sorumlu olduğumuzdur. Birincisi, bir şeyin değişmek zorunda olduğuna inanmamız gerekir. Değişse iyi olur değil, değişmesi gerekir de değil. Mutlaka ve kesinlikle değişmek zorunda olduğuna. İkincisi, yalnız bir şeylerin değişmek zorunda olduğuna inanmakla kalmayıp, onu bizim değiştirmek zorunda olduğumuzda inanmalıyız. Üçüncüsü, ben bunu değiştirebilirim diye bir inanç gerekir. O değişikliğin kaynağı, kendiniz olmak zorundasınız. Buna karşılık bir nöronun reaksiyonu yüzlerce ve binlerce diğer nörona 20 milisaniyeden kısa bir zamanda ulaşabilmektedir. Size bir perspektif kazandırma açısından bunun göz kırpma süresinin onda birinden daha kısa bir zaman dilimi olduğunu söyleyebilirim. Nörobilim kalıcı değişikliğe biletiniz. Ne zaman önemli miktarda acı ya da zevk tatsak, beynimiz bunun sebebini arar. Sinir sistemimize kaydeder ki gelecekte neler yapacağımız konusunda daha iyi kararlar verebilelim. Aptal zihne bütün dünya karanlık gelir. Aydınlık zihin bütün dünyayı ışıl ışıl görür. Ralph Waldo Emerson İşte bu alışkanlıklarını değiştirmek isteyenler için gerçekten iyi bir haber. Belli bir duygu ya da davranış uygulamaktan yeterince uzun süre vazgeçerseniz, eski yolu kullanma paternini arada keser ve bunu sürdürürseniz nöral bağ zayıflayacak atrofiye gidecektir. O zaman güçsüzleştirici, duysal paten ya da davranışla onunla birlikte yok olacaktır. Ama unutmamız gerekir. Demek ki ihtirasınızı da kullanmadığınız zaman azalacaktır. Kullanılmayan cesaret de azalır. Adanmışlık bile uygulanmadığı zaman zayıflar. Sevgi de paylaşılmadığı zaman erir. İyi bir kafaya sahip olmak yetmez. Mesele onu iyi kullanmaktır. Rene Descartes. Ne zaman önemli miktarda acı ya da zevk hissetseniz, beyniniz hemen bunun nedenini arar. 1- Beyniniz tek ve benzersiz gözüken bir şeyi arar. 2- Beyniniz o anda yer almakta olan bir şeyi arar. 3- Beyniniz sürekli arar. Beyninize karmaşık mesajlar verdiğinizde karmaşık sonuçlar alırsınız. Beyninizin karar verme sürecini bir terazi gibi düşün. Şunu yapsam acı mı demek, zevk mi demek? Ve unutmayın, önemli olan yalnız iki yandaki kavramların sayıları değildir. Her birinin taşıdığı ağırlık da çok önemlidir. Belki sizin parayla ilgili olarak olumsuzdan çok olumlu asosiyonlarınız vardır. Ama olumsuzlardan bir tanesi çok fazla yoğunsa o zaman o sahte nöro asosiyasyon finansal başarı ulaşma yeteneğinizi silebilir. Ne yapacağınıza karar verirken eğer beyninizde neyin acıya neyin zevke eşit olduğuna dair kesin bir sinyal yoksa aşırı çalışma yüzünden karmaşa olur. Sonuçta hızınız kesilir. Size istediğinizi getirecek olan o kesin eleme geçmeye gücünüz zayıflar. Sinir sistemimizde neyi acıya neyi zevke bağladığınızı değiştirmedikçe hiçbir değişiklik kalıcı olmaz. 6. Hayatınızdaki her şeyi değiştirmenin yolu. Nöroasosyatif Şartlanma Bilimi Bir alışkanlığın başlangıcı görünmez bir iplik gibidir. Ama o hareketi tekrar, her tekrarlayışımızda ipliği sağlamlaştırırız. Ona bir elyaf daha ekleriz. Sonunda kapkalın bir kablo olur. Düşünce ve hareketlerimizi geri dönülmez biçimde bağlar. Horison-Sivet-Marden Nak- Master Adım 1. Asıl neyi istediğinize ve onu hemen elde etmenizi neyin engellediğine karar verin. Biz hayatta neye odaklanırsak onu elde ederiz. Eğer hep istemediğimiz şeylere odaklanırsak onlar daha sıklaşmaya başlar. Değişiklik yaratmanın ilk adımı neyi istediğinize karar vermektir ki belli bir şeye doğru ilerleyebilirsiniz. Ne istediğiniz konusunda ne kadar spesifik olabilirsiniz, durum sizin için o kadar açık seçik olur. Onu çabucak elde etme konusunda evinizde daha büyük güçler bulunur. Nak Master Adım 2 Kaldıraç kullanın. Şimdi değişmemeye büyük acıları, şimdi değişmeye büyük zevkleri bağlayın. Çoğu insan gerçekten değişmek istediğini bilir ama yine de bunu bir türlü yapamazlar. Ama değişiklik genellikle bir yetenek sorunu değildir. Her zaman için bir motivasyon sorunudur. Değişiklik her zaman için bir motivasyon sorunudur. Yetenekle alakası yoktur. Eğer bir tabancayı kafamıza dayayıp hemen şu sıkkın halden çık, kendini mutlu hissetmeye başla dese, eminim ki hepimiz ruhsal durumumuzu bir anda değiştirmenin bir yolunu bulurduk. Ama dediğim gibi sorun değişikliğin genellikle meli malı düzeyinde kalması şart haline gelmemesidir. Ya da şart olsa bile günün birinde deyip geçeriz. O değişikliği şimdi yapmamızın tek yolu kendimize izlemek zorunda kaldığımız bir acil duygusu yaratmaktır. Eğer değişiklik yapma, yaratmak istiyorsak mesela acaba yapabilir miyim değil yapacak mıyım olmak zorundadır. Yapıp yapmayacağımız da sonda motivasyon düzeyimize bağlıdır. Motivasyonun dayalı olduğu taban ise yine hayatımızı biçimlendiren ikizler. Yani acı da zevktir. Hemen değişmeniz gerektiğini anlayın. Kaldıraç nedir? Normalde kaldıramayacağımız çok büyük ağırlıkları kaldırmak için kullandığınız bir araç. İşte kaldıra çemeler değişikliği içinde şarttır. Değişmek, yalnız değişmeniz gerektiğini bilmekle olmaz. Daha fazlasını gerektirir. En derin duygusal düzeyde ve sensör düzeyinde değişmek zorunda olduğumuzu bilmeyi gerektirir. Eğer bir değişikliği gerçekleştirmeyi birkaç kere demiş başaranmışsanız demek ki değişme gerektiren acı yeterince yoğun değilmiş. Eşeğe varmamışsınız. Son kaldıraç odur. Her seansa başlarken hemen değişmeyi istemeyen biriyle çalışmayacağımı açıkça söylerdim. Bunun bir nedeni seans başına 3 dolar para almamdı. Eğer sonuncu bugün bu seans sağlamayacaklarsa böyle bir yatırım yapmaları doğru olmazdı. Hastanın pek çoğu da ülkenin başka taraflarından uçakla gelmiş olurlardı. Sonuncu almadan evlerine dönme düşüncesi genellikle hastalığını motive eder, Yarım saat boyunca bana hemen değişmek istediklerini anlatır. Beni ikna etmeye çalışırlardı. Bunun içerlerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını Bu tür bir kaldıraç olunca değişimi yaratabilmek normaldi artık. Önü düşünür. Nietzsche'nin bir sözünü biraz özetlersek, niçini yeterince güçlü olan mutlaka nasıla dayanır. Benim bulgularıma göre her değişikliğin yüzde yirmisi nasılı bilmekle ilgilidir. Ama geri kalan 80'e de niçinle ilgilidir? Eğer değişmek için yeterince güçlü nedenleri bulursak, yıllardır değiştiremediğimiz şeyi bir dakikada bile değiştirebiliriz. Bana yeterince uzun bir değenekle yeterince sağlam bir destek verin. Tek başıma dünyayı yerinden oynatayım. Arşimet Kendinize yaratabileceğiniz en büyük kaldıraç dıştan değil içten gelen acıdır. Hayatınızın standartlarına uymakta başarısız olduğunuzu bilmek de nihai acıdır. Kendi gözümüzde kendimizi nasıl görüyorsak, o görüntüye uy uyamadığımız zaman, davranışlarımız standartlarımızla kendimize verdiğimiz kimlikle uyumlu olmadığı zaman, hareketlerimizle kimliğimiz arasındaki uçurum bizi değişiklik yapma yeter. İnsan, kişiselinin en kuvvetli güçlerinden biri, kendi kimliğimizin tutarlılığını korumaktır. Halinden memnun olmak durağanlığı getirir. Şimdiki davranışınızdan çok şikayetçi değilseniz gerekli değişiklikleri yapmak üzere motive olamazsınız. O halde kişiler değişmeler gerektiğini hissedince bunun gerekli olduğunu bilince neden değişemiyorlar? Çünkü değişikliği yaratmaya, yaratmamaktan daha çok acı bağlıyorlar. Gerçek bir kaldıraç bulmak için kendinize acı yaratan sorular sorun. Değişmezsem bunun bana maliyeti ne olur? Bu değişimi yapmazsam sonunda hayatta nelerden yoksun kalacağım? Bu şimdi bana zinan duygusu olarak, fiziksel, finansal ve olarak nelere mal oluyor? Zevk asosiyasyonlu soruları kullanarak da değişim olumlu duygulara bağlamaktır. İkinci adımı. Eğer değişirsem kendimi nasıl hissedeceğim? Bunu değiştirmek hayatımı ne gibi bir canlı getirecek? Bu değişikliği gerçekten bugün yaparsam daha başka neler başarabilirim? Aileme dostlarım neler hissedecek, ben ne kadar daha mutlu olacağım? İşin kilidi bol bol nedenler bulmak. Daha da iyisi yeterince güçlü nedenler bulmak. Değişimin hemen yer almasının, geleceğe ertelenmemesinin neden yararlı olduğunu soruşturmak. Somutlaştırmaktır. Eğer o değişikliği hemen yapmaya yönelmezseniz kaldıracınız çalışmalı demektir. NAK MASTER adım üç. Sınırlayıcı paterni kesin. Deliliğin şöyle bir tanımını duymuştum. Aynı şeyi tekrar tekrar yapıp hep farklı sonuçlar beklemektir. Einstein Dünyanın tüm motivasyonu bir araya gelse sizi kapalı bir pencerenin dışına çıkaramaz. Yaklaşımınızı değiştirmeniz şarttır. Her şeyi doğru yapsanız da ikinci il kazanç çok güçlüyse hep eski usullere döndüğünüzü görürsünüz. İkincil il kazancı olan insanın değişme konusundaki duyguları karmaşıktır. Değişmek istiyoruz derler ama bilinçaltında eski davranışları sürdürmenin onlara başka türlü elde edemeyecektir bir şeyler sağdığına inanırlar. Bunu çözümlemek için o kişiye değişmek zorunda olduğu konusunda yeterince kaldıraç sağlamak ama aynı zamanda diğer ihtiyaçlarını karşılamanın da yeni yollarını göstermek zorundayız. Unutmayın, paterni kırma yaklaşımınız ne kadar radikalse, etkinliği de o kadar fazla olacaktır. Duygu ve eylemle ilgili sınırlayıcı paternleri kesmenin yolu. Karıştırma paterni. 1- Sizi bu kadar rahatsız eden durumu zihninizde görün. 2- Aynı tecrübeyi alıp bir karikatür haline getirin. 3- Şimdi sizi rahatsız etmiş olan durumu düşünün. Şu anda nasıl bir duygu verdiğine bakın. Neden sonuç verir? Çünkü duygularımızın hepsi zihnimizde odaklandığımız resimlere ve onlara bağladığımız seslere, seslerle duygulara dayıldırdı ondan. NAKMASTER adım 4 Yeni ve güçlendirici bir alternatif yaratın. Aslında çoğu insanın acıdan uzaklaşıp zevke varmak için alternatif yollar bulmaması, bulamaması, değişiklik girişimlerinin geçici olmasının da nedenini oluşturmaktadır. Aradığınız cevapları bu işi daha önce yapmış kişileri taklit ederek bulabilirsiniz. Kalıcı değişiklikler yapmış olan insanları bulun. Değişim incelemeleri. Eskisinin yerine konan yeni davranışların çok önemli bir rol oynadığı ortaya çıkmıştır. Alışkanlıkların yerine yeni bir alternatif koyanlar. Sonuçta birçoğu eski alışkanlığına hiç dönmemiş, yaradan fazlasına da geriye kayış başlayıncaya kadar sekiz yıldan uzun zaman geçmiştir. Nakmaster adım 5. Yeni paterni yerleşinceye kadar şartlandırın. Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yok. Hiçbir şey onun ulaşamayacağı yerde değildir. Kötü ahlakı iyiye çevirir, kötü ülkeleri yok edip iyilerini yaratır, insanı melek düzenine yükseltir. Mark Twain. Takviye kanunu. Sürekli olarak takviye edilen her duygu ya da davranış paterni otomatik ve şartlanmış bir tepki haline gelir. Takviye etmediğimiz şeyler zamanla yok olur takviye bir davranışa hemen olur, olur olmaz cevap vermektir. Ceza ve çok sonra da gelebilir. Her şeyin başı zamanlama. En güçlü, en güçlü motivasyon yolu da kişisel gelişme yöntemi. Elemanlarınızın kişi olarak büyümesine ve gelişmesine yardım ettiğiniz zaman hayata ihtirasla sarılırlar, işlerine de ihtirasla sarılırlar. Daha fazla katkıda bulunmak isterler. İnsanların büyümesine ve gelişmesine yardımcı olun. İyilikle kötülük, ödülle ceza mantıklı bir yaratık için tek amaçtır. Tüm insanı, tüm insan ırkını çalıştıran ve yöneten işte bu dizgin ve kırbaçtır. Takviyenizi programlayın ki değişim kalıcı olsun. Sıçramalığı Başlangıç yaratın. Şartlanma konusunda hatırlanacak en önemli şey, istenen davranışı derhal ödüllendirmektir. Şartlanma çok önemli. Kalıcı sonuçları bununla yaratırız. Bir kere daha söylemekte yarar var. Unutmayın ki sürekli olarak takviye edilen ya da ödüllendirilen her duygu ya da davranış paterni şartlanacak, otomatik hale gelecek. Takviye etmediğimiz patenler eninde sonunda yok olacak. Nakmaster adım altı. Sınayın. Ne istediğiniz ve bunu neden istediğiniz konusunda emin misiniz? Değişik yaratmaya kalkıp başarılı olamayan insanların çoğu genellikle yeterli kaldıraç bulamamışlar. Ek kaldıraç sağlamak için herkesin önünde bir söz vermeniz gerekebilir. Yakanızı bırakmayacak insanları seçin. Yeterli kaldıraç olur kanısına varırsanız, ne istediğini biliyor, ne istediğinizi biliyorsanız, yeterli kaldıracınız da varsa Belki de gidip gidip cama çarpan sinek gibisinizdir. Aynı şeyi de giderek artan yolunluk yapmış ama yaklaşımınızı değiştirmemişsinizdir. Paterni kesmeniz şart. Acıyı eski alışkanlığa iyice bağladığınızdan emin olun. Yeni paterne zevki iyiye bağladığınızdan emin olun. Kendi diğer inanç ve kurallarınızla uyumlandırın. Eski paternin yararlarının Ortadan kalkmadığından emin olun. Geleceği yaşama, kendinizi gelecekte ve bu yeni biçimde davranırken canlandırın. Eski davranışınızın tetiğini çeken şeyi hayalinizde canlandırın. Eskisinin yerine yeni paterni kullanabileceğinizden emin olun. Sizi acıdan uzaklaştırıp zevkiye götürecek eski yaklaşımınız kadar güçlü, rahat ama güçlendirici bir alternatif bulun. Hem değişken hem de sabit takviye programlarını kullanarak yeni ve güçlendirici paterninizin kalıcı olmasını sağlayın. Kendinize kaygılanmanın yerine ne yapmak istiyorum diye sorun. Kaldıraç bulun ve kaygının hayatınızı nasıl bozduğunu anlayın. Bunu eşlik noktasına getirin. Paterni kırın. Her kaygılaşınız, kaygılanışınızda paterni zalimlikle kırın. Parmağınızı burnuza sokun ya da avazınız çıktığı kadar ah ne güzel bir sabah diye kırın. Güçlendirici bir alternatif yaratın. Kaygılanmak yerine ne yapacaksınız? Gününüzü önünüze çekip bir plan yazın. O anda başka ne yapabileceğinizi yazın. Belki koşu yapar, koşarken yeni çözümler düşünebilirsiniz. Yeni paterninizi şartlandırın. Bu patern halinizde Hayrenizde cap canlı görün. Boca duygular, duygusal yoğunluk ekleyin. Defalarca tekrarlayın. Ta ki yeni düşünce davranışınız ya da duygusal patern otomatikleşinceye kadar. İlk adımı atarak kendinizi takviye edin. Kendinizi başarı sağırken tekrar tekrar görün. Sonucu önceden görmek size sevdiğiniz zevki getirebilir. Yeni paterni tekrarlayıp duygusal yoğunluk kullanarak onu kalıcı oluncaya kadar şartlayın. Sınayın bakalım sonuç veriyor mu? Sizi eskiden kaygılandıran bir durum düşünün. Artık ona kaygı duymadığınızı görün. İlk adım hazırlık işlemini yapmaktır. Ne istediğinizi, bunu elde etmenize neyin engel olduğunu net biçimde uygulayın. Öbür kişinin acı yanı, öbür kişi ne istiyor, ikinizin de çıkarlarınız nedir? Başarılı bir anlaşma olduğunu nereden anlayacaksınız? Öbür kişinin acıyı anlaşmayı yapmamaya, zevkide yapmaya bağlanmasını sağlayarak kaldıraç oluşturun. Anlaşmanın oluşmasına engel olan da fikirlerin paternini kırın. İkinizin de daha önce düşünmediği ama ikinizin de ihtiyaçlarına cevap verecek bir alternatif yaratın. Bu alternatifi takviye etmek için sürekli olarak zevkini ve olumlu etkilerini güçlendirin. Herkes için iyi sonuç verip vermeyeceğine bakın. İki tarafın da kazanacağı bir durum sağlayın. Bu sağlanmışsa başarılı sonuca bağlayın. Şimdi değişim elinizde. Eşin anahtarı onu kullanmakta. Ama ne için kullanmakta olduğunuzu bilmedikçe tabii ki kullanacağınız yoktur. Esas istediğiniz ne olduğunu bilmek için. Asıl istediğinizi elde etmenin yolu. 7. Sizi toparlayıp yükselten her duygu temizdir. Yalnız bir yanınızı yakalayıp sizi çarpıtan duygu kirlidir. Ne istiyorsunuz? Özet olarak bu sonuçları istemeniz size bazı duygular, hisler, durumlar getirsin diye. Sizin istediğiniz şey aslında şimdi hissettiğiniz duyguları değiştirmek değil mi? Bir arkadaşınızın adını hatırlayamadığınız olduğu mu hiç? Ya da bahçe gibi zor bir kelime nasıl yazıldığını? Nasıl orada başaramazsınız bunu? Cevabı elbette biliyorsunuz. Aptal olduğunuz için mi? Hayır. O anda aptal bir durumda bulunduğunuz için. Budalaca davranmakla zekice davranmak arasındaki fark zihniyeteklerinize dayalı değil. Belli bir anda zihninizin ya da vücudunuzun durumuna dayalıdır. Davranışınız sizin yeteneğinizin bir sonucu değil. O anda içinde bulunduğunuz durumun sonucudur. Fizyolojinin hareketin gücü. Hayatımızın son 10 yılı içinde öğrendiğim en güçlü farklardan biri, duyguları hareketlerin yarattığı gerçeğidir. Ne hissediyorsak vücudumuzu nasıl kullandığımızın sonucudur. Yüz ifademizde ve hareketlerimizdeki en ufacık bir değişiklik bile o anda nasıl hissettiğimizi değiştirecektir. Bu nedenle hayatlarımızı nasıl değerlendirdiğimizi, düşünüş ve davranış biçimimizi de etkileyecektir. Bir şeyi tekrar tekrar düşünerek kendinize enerji yaratın. O zaman ileride bu durumla başlayacağınız duyguları değiştirmiş olursunuz. Sırf vücudunuzu kullanış biçiminizi değiştirerek yaşayabilirsiniz bunları. Kendinizi güçlü hissedebilir, gülümseyebilir, bir tek gülmeyle her şeyi bir dakikada değiştirebilirsiniz. Ne derler bilirsiniz. Bir gün bunu hatırlayınca güleceksin. Eğer bu doğruysa neden şimdi bakıp gülmüyorsunuz? Neden bekliyorsunuz? Uyandırın vücudunuzu. Onu zevkli durumlara sokun. Ne olursa olsun. Eğer vücudunuzu sürekli olarak zayıf biçimde kullanırsanız hep omuzlarınız sarkık durur. Yorgunmuş gibi yürürsünüz. Gerçekten kendinizi yorgun hissetmeye başlarsınız. Başka nasıl olabilir ki? Duygularınızın lideri vücudunuzdur. Egzersiz için dışarıya çıktığınızda koşmak yerine sıçrayın. İp atlar gibi. Sıçramak durumunuzu değiştirmenin çok daha güçlü bir yoludur. Ne güçlü şeydir gülmek. Hayatınızı iyi götürmeyi gerçekten istiyorsanız gülmeyi öğrenin. Her gün beş kere gülümserken hiç neden yokken kendinizi güldürmeye de çalışın. Günde üç kereden yedi gün boyunca. Çok fazla şey bilir. Çok az şey hissederiz. En azından iyi bir hayatı oluşturan o yaratıcı duyguları çok az hissederiz. Siz de ben de böyle bir değişiklik yapma kapasitesine her zaman sahibiz. O halde başarının anahtarı bir güven, bir güçlülük duygusu, bir esneklik, bir kişisel güç ve bir eğlence paterni yaratacak hareketlerdir. Unutmayın ki, duranlık hareket etmemekten gelir. Yaşlanmış pek bir yerlere gitmeyen birini düşünebiliyor musunuz? Yaşamın yaş ilişkisi yoktur. Hareketsizlikdir, hareketsizliktir, yaşlanmak. En son hareketsizlikte Ölümdür. Odak. Konsantrasyonun gücü. Eğer istemiş olsanız bir anda depresyona giremez misiniz? Öyle bir girersiniz ki geçmişinizdeki çok kötü bir şeye odaklanmak yeter. Neye odaklanırsak o bizce gerçek olur. Anlam Genellikle bir odak meselesidir. Yarış okuluna başladığımda ilk öğrendiğim derseden biri bu olmuştu. Eğitmenler ilk önce beni kızak araba dedikleri bir şeye bindirdiler. Bu ortamda bir bilgisayarla birlikte hidrolik kaldırıcılar takılmıştı. Eğitmenin bir işareti istediği etekelerini yerden kaldırabiliyordu. Bu kurslarda öğrettikleri bir numara iki şudur. Nereye gitmek istediğine odaklan, neden korktuğuna değil. İstediğiniz şeye odaklanmakla kendi şansınızı arttırırsınız. Çözüme odaklanmak her zaman sizin kendi yararınızadır. Eğer duvara doğru olan hareket çok güçlüyse çarpmadan hemen önce sona odaklanmak zaten sizi kurtaracak değildir. İşte. E, iste alırsın. Ara bulursun. Vur, açılır. Okçu nasıl oklarını dümdüz atarsa Usta da dağınık düşüncelerini öyle toplayıp yönlendirir. Bu da. Mesele yalnız neye odaklandığınız değil. Nasıl odaklandığınızdır. Kendi krokenizi çıkarın. Durumlarınızı değiştirin. Hayatınızda değişir. Şu anda durumunuzu öyle çok bakımdan değiştirebilirsiniz ki ve bunların hepsi de öyle basittir ki bir kere soluma biçiminizi değiştirerek fizyolojinizi bir anda değiştirebilirsiniz. Neye odaklanacağınızı karar vererek odanızla değiştirebilirsiniz. Ya da odaklanacağınız şeylere hangi sıraya göre belki ne yola odaklanacağınızı da değiştirirsiniz. Submod submodal submodalitelerinizi değiştirirsiniz. Sürekli olarak olabilecek en kötü şeye odaklanıyorsanız bunu böyle yapmayı sürdürmenin bir özgü yoktur. Şu anda hemen en iyi şeylere odaklanmaya başlayın. Başarıya ulaşmak için kararlı durumda olmak zorundasınız. Eğer niyetiniz perhiz yapmaksa korkulu durumdayken işe yaramaz. Kaygılıyken de yaramaz. Çağrısızlikten isterken de yaramaz. Ya da eğer işinize daha iyi performans vermek istiyorsanız unutmayın ki zeka da genellikle durumun bir faktörüdür. Tecrübe İnsanın başına gelen şey değildir. O, insanın o başına gelenle ne yaptığıdır. Kendi zihninizin işleyici biçimini bilinçli bir kontrol altına almanız gerektiğini anlamak zorundasınız. Yoksa çevrenizde olup bitenlerin insafına kalırsınız. İlk öğrenmeniz gereken beceri, çevre ne olursa olsun, siz ne kadar çaresiz de korkuyor olursanız olun, kendi durumunuzu bir anda değiştirmenin yolunu öğrenmektir. Kendi durumunu bir anda değiştirmenin yolunu öğrenmektir hayatınızı size pek çok zevkler ve pek acılar, pek az acılar verecek biçimde yaşama biçimidir başarı. Ve hayat biçiminiz nedeniyle çevrenizdekilere dahi çok fazla zevk yaşama olanı vermektir. Çok şeyi başarmış biri eğer sürekli olarak duygusal acı içinde yaşıyorsa ya da çevresi hep acı içindeki insanlarla doluysa gerçek anlamda başarılı bir insan sayılamaz. O halde, o halde, hayatta aslında tek istediğiniz neler hissettiğinizi değiştirmektir. Duygularınızın tümü beyninizdeki biyokimyasal fırtınalardan başka bir şey değildir. Ve siz hayatınızın her anda onların kontrolü tutuyorsunuz. Dünyada gelmiş geçmiş her büyük ve önemli an bir hevesin zaferidir. Ralph Waldo Emerson İyi hissetmenizi nasıl sağlayacağınızı biliyor musunuz? Peki siz nasıl daha iyi hissedebileceğinizi biliyor musunuz? Kulağa ne butalaca bir soru gibi geliyor değil mi? Ama doğru söylenir kendinizi bir anda iyi hissetmenizi sağlayacak birliği ve güçlendirici işareleriniz hazır mı? Bunu yemek, alkol, ilaç, sigarada başka bağımlılık yaratıcı şeyler kullanmadan sağlayabilir misiniz? Eminim birkaç çareniz vardır ama haydi gelin o büyütelim Hemen şimdi hissetmek için zaten sahip olduğunuz olumlu seçenekleri ortaya koyalım. Oturun ve duygu durumunuzu değiştirmek için şimdi neler yapmakta olduğunuzu yazın. Eğer zevk için bir planınız yoksa duyacağınız acıdır. Bu işin anahtarı kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak şeylerin çok büyük bir sesini yapmak, böylelikle yıkıcı şeyler yönelmek zorunda kalmamaktır. Eğer yıkıcı alışkanlıklarınızı acı, yeni ve güçlendirici olanlara giderek daha çok zevki bağlarsanız çoğuna gelinlikle ulaşabileceğiniz görürsünüz. Bu listeyi gerçekleştirin. Her günkü zevkler için bir plan yapın. Zevkin kendi kendine karşınıza çıkmasına olmalı beklemeyin. Kendinizi hazırlayan ona. Gelebilmesi için yer açın. 8. Cevap sorulardır. Soru soran cevaptan kaçamaz. Kamerun atasözüdür. Bu kitap boyunca inançlarımızın, kararlarımızı, eylemlerimizi, hayatlarımızın yönünü ve dolayısıyla da kaderimizi nasıl etkilediğini öğreniyoruz. Ama bu etkilerin tümü hep düşüncenin ürünü. Beyninizin ömrünüz boyunca değerlendirmeyi anlam çıkarmayı nasıl yaptığı ile ilgilidir. O halde gündelik gerçeğimizi nasıl yaratacağımız konusunun asıl kilit noktasına ulaşabilmek için bir soruya cevap vermemiz gerekmektedir. Biz nasıl düşünüyoruz? Düşüncelerimizi sorularımız saptar. Kendime bir soru sordum. Benim hayatımdaki en önemli farkı yaratan nedir? Kim olduğumu, nasıl bir insan olduğumu, nereye doğru gitmekte olduğumu saptayan şey nedir? Benim nasıl hissettiğimi ve ne yaptığımı saptayan, hayatımı biçimlendiren olaylar değil. Kendi hayat tecrübeliğimi mi? Benim nasıl değerlendirdiğim ve nasıl yorumladığımdır. Benim bir olaya verdiğim anlam kararlarımı da, eylemlerimi de etkileyecek. Dolayısıyla kaderimi etkileyecektir. Değerlendirmeyi nasıl yapıyorum? Değerlendirme tam nedir? Ben şu anda değerlendirme yapıyorum değil mi? Ben tam ne yapıyorum şu anda? Değerlendirme dediğimiz şey, yalnızca sorulardan mı ibaret? Düşünmek dediğimiz şeyin aslında bir dizi soru cevaplamak olduğunu anlamaya başlıyordu. Hayatımızın kalitesini değiştirmek istiyorsak, sormayı adet edindiğimiz soruları değiştirmemiz gerekir. Bu sorular bizim odamızı yönlendiriyor. Dolayısıyla nasıl düşünüp nasıl izlettiğimizde yönlendiriyor. Başarılı insanların daha iyi sorular sormaları, bunun sonucunda da daha iyi cevaplar almaları. O cevaplar onları güçlendiren herhangi bir durum karşısında istedikleri sonucu elde etmek için tam ne yapacaklarını bilmene sağlayan cevaplar. Kaliteli sorular kaliteli bir hayatı yapar. Kaliteli sorular kaliteli bir hayatı meydana getirir beyninize dağlamanız gerekir. Çünkü bu kitaptan öğreneceğiniz en önemli şey arasında da bud vardır. Kaliteli sorular kaliteli bir hayatı yaratır. Otomobiller yeni icat edildiğinde yüzlerce insan otomobil yapmaya başla, çalışmakla uğraşıyordu. Ama Henry Ford kendine bunu nasıl toplu üretimle yapabilirim diye sordu. Milyonlarca insan komünizmin baskısı altında yaşıyordu. Ama Lech Wałęsa Tüm çalışan Kadim erkekler için hayat standartını nasıl yükseltebilirim diye sordu. Soruların başlattığı süreç etkisi bizim hafızalığımızın almayacağı etkiler getirir. Hayatımızdaki duvarları yıkan da kendi sınırlamalarımız hakkında sorulan sorular sormamızdır. Bu iş hayatında da olur, ilişkilerde de, ülkeler arasında da. Ben insanlığın tüm ilerlemelerinin önce sorular sorarak başlamış olduğuna inananlardanım. Soruların gücü. Bazıları her şey olduğu gibi görür. Niçin diye sorar. Ben hiç var olmamış şeyleri düşünürüm. Neden olmasın diye sorarım. George Bernard Shaw. Güzel cevap. Her zaman daha güzel soruyu sorana verilir. Benim size söylemek istediğim İnsanlar arasındaki farkın, sürekli sordukları sorular arasındaki farktan ibaret olduğudur. Yalnızca yeni bir soru sormakla odağı değiştirebilirsin. Unutmayın isteyene verilir. Korkunç bir soru sorarsanız korkunç bir cevap alırsınız. Zihinsel bilgisayarınız size hizmet etmeye her an hazırdır. Ona nasıl bir soru yüklerseniz o da size öyle bir cevap verecektir. Demek ki eğer siz neden hiçbir zaman başarılı olamıyorum diye sorarsanız o da, o da size bir cevap verecektir. Uydurmak zorunda kalsa bile. Belki de aptalsın da ondan diyecektir. Ya da zaten mı hak etmediğin için diyecektir. Peki zekice bir sorunun örneği nasıl olur? Doğru soruları sormak, doğru soruları sorarak odağını kontrol etmeyi öğren. Bunu nasıl kullanabilirim? Bunun böyle olması sayesinde başkalarına ne katkıda bulunabilirim? Parasal amaçlarıma ulaşabilmek için nasıl bir plana ihtiyacım var? Sorduğunuz sorular odanızı saptayacak. Nasıl düşündüğünüzü, nasıl hissettiğinizi, neler yaptığınızı saptayacak. Eğer parasal durumumuzu değiştirmek istiyorsak kendimizi daha yüksek standartlara bağlamak zorundayız. Nelerin mümkün olduğu konusundaki naçlarımızı değiştirmeye daha iyi bir strateji geliştirmek zorundayız. Günümüzün finans devlerinden bazılarının modelini çıkarken farkına vardığım şeyden biri, kendilerine sürekli olarak sordukları soruların kalabalık kitelerine göre farklı oluşuydu. Bu sorular bazen yaygın biçimde kabul edilen finansal bilgilerine bir Şu sıra Donald Trump'ın parasal zorluklarla karşı karşıya olduğu su götürmez bir gerçek ama yaklaşık 10 yıldan beri kendisi ekonominin devlerindendi. Nasıl yapmıştı bunu? Pek çok etken vardı tabii. Ama herkesin üzerinde görüş birine vardıklarında bir tanesi 70 yılların ortalarında New York kenti iflasla yüzde gelip müteahhitlerin çoğu bu kent batarsa biz nasıl sağ kalacağız gibi sorularla uğraşırken Trump'ın benzersiz bir soru sorumlusu olmasaydı. Başka herkes korkarken ben nasıl zengin olabilirim? Başka herkes korkarken ben nasıl zengin olabilirim? İşte bu soru onun pek çok iş kararlılığını biçimlendirdi ve onu ekonomi dünyasının tepelerindeki o yere yükseltti. Unutmayın, yalnız sorduğunuz sorular değil, sormadığınız sorular da Kaderinizi biçimlendirmekle etkilidir. Üstün değerlendirmeler, üstün hayatlar yaratır. Önemli olan sorular sormaktan vazgeçmemektir. Merak, kendi varoluşu nedenine sahiptir. İnsan sonsuzluğu, hayatı, gerçeğin o harikulade yapısını düşündükçe dehşet içinde kalmadan edemez. Her gün bu büyük esrarın bizlerini anlamaya çalışmak da yeter. Kutsal merakı asla kaybetmemek gerekir. Albert Einstein. Ya siz kendinize böyle basit ama güçlü sorular sormakla ne gibi güçler yaratabilirsiniz? Tutarlı ve kaliteli sorulardan gerçek bir hayat kalitesi doğar. Unutmayın, beyniniz tıpkı lambanın cini gibi. Size her istediğinizi verir. O halde ne istediğinize dikkat edin. Neyi ararsanız onu bulursunuz. Sorular neye odaklandığımızı, dolayısıyla da nasıl hissettiğimizi hemen değiştirir. Kendinizi düz cümlelerle pompalayıp durmak yerine su soru sorarsanız o duyguyu hissetmek için gerçek bulursunuz bulsunuz. Sizde ben de nasıl hissettiğimizi şu anda Sırf odağımızı değiştirmekle de değiştirebiliriz. Hmm, bir güç becerisi. Kriz anlarında güçlendirici sorular sormayı öğrenmek çok önemli bir beceridir. Bu beceri beni hayatımda en zor duymadan çekip kurtarmıştır. Hayatımın kalitesini yükseltme olarak keşfettiğim şeylerden biri, saygı duyduğum insanların sormaya alışkın oldukları soru modellemektir soruları modellemek. Eğer çok mutlu birini bulursanız, inanın bana bir nedeni vardır. Hemen şimdi kendinize birkaç güçlendirici soru sorun. Şu anda hayatınızın nelerinden mutlusunuz? Bugün hayatınızda harikulade olan ne var? Neler için gerçek anlamda minnet duyuyorsunuz? Sorular kapsama almadığımız şeyi değiştirir. Kendinizi iyi hissetmenizi gerektirecek her şeyi kapsam dışı bırakıyorsunuz demektir. Eğer kendinizi üzgün hissediyorsanız. Sorular insan bilincinin lazeridir. Odağımızı konsantre eder, ne hissedip ne yapacağımızı saptar. Varsayımın gücü. Sorular elimizdeki kaynakları değiştirir. Bugün hala işimin başındayım. Bunun nedeni de çevremdekilerin bana verdiği güzel öğütler değil. Benim daha iyi bir soru sormuş olmamdır. Ben bunu nasıl tersine çevirebilirim? Donald Petersen, soruların o inanılmaz gücünü gerçek anlamda kullanmış kişiler örnektir. Bir tek basit soruyla Ford Motor Company'nin kaderini değiştirmiştir. Aynı güç günün her anında sizin de benim de elimizde var. Herhangi bir zamanda kendimize sorduğumuz sorular kendimizin kim olduğu, neler yapabileceği, rüyalarımıza kavuşmak için neleri yapmaya istekli olduğumuz konusundaki görüşlerimizi biçimlendirebilir. Sorduğunuz soruları bilinçli olarak kontrol etmeyi öğrenmek, nihai amacınıza ulaşmanızın benim bildiğim her şeyden daha büyük etkiler yapacaktır. Bizim kaynaklarımız çoğu zaman kendimize sorduğumuz sorularla arasındadır Başka da yok. Hatırlamamız gereken bir önemli nokta. inançlarımızın aklımıza gelen soruları etkileyeceğidir. Birçok insan Durumu nasıl tersine çevirebilirim sorusunu hiç sormazdı. Nedeni de çevreli, çevrelerindekilerin onlara bunun imkansız olduğunu söylemesiydi. Bunun bir zaman ve enerji kaybı olduğuna inanıyor, inanırlardı. Sınırlı sorular sormamaya dikkat edin. Çünkü o zaman sınırlı cevaplar alırsınız. Sorularınızı sınırlayan tek şey, nedeni mümkün olabileceği konsekinaşlarınızdır. Benim kişisel ve potansiyel, kişisel ve profesyonel kaderime biçilendirmiş olan bir ana inanç sorular sormayı sürdürsem bir cevap geleceği inancıdır. Tek yapacağınız daha iyi bir soru yapmaktır. O zaman daha iyi bir cevap gelir. Hayat bir oyun. Bütün cevaplar zaten orada hazır. Kazanmak için tek yapacağınız doğru soruları bulup sormak. Problem çözen sorular. 1. Bu problemin harikayanı nedir? 2. Neler henüz mükemmel değil? 3. Bunu istediğim hale getirmek için neler yapmaya istekliyim? 4. Bunu istediğim hale getirmek için neleri artık yapmamaya istekliyim? 5. Bunu istediğim hale getirmek için gerekenler yaparken bu süreci nasıl zevkli kılabilirim? 1. Bu problemin harika yanı nedir? ki henüz mükemmel olmayan nedir? 3. Bunu istediğim duruma getirmek için neler yapmaya istekliyim? 4. Bunu istediğim duruma getirmek için neler artık yapmamayı istekliyim? 5. Bunu istediğim duruma getirirken bu süreci nasıl zevkli kılabilirim? ederim? Sormayan yaşayamaz. Eski bir atasözü. Güçlü sabah soruları. 1- Şu anda hayatımın nesinden en mutluyum? Bunun nesi beni mutlu ediyor? Bana nasıl bir duygu veriyor? 2- Şu anda hayatımın nesi bana heyecan veriyor? 3- Şu anda hayatımın nesinden gurur duyuyorum? 4- Şu anda hayatımda neye minnet duyuyorum? 5- Şu anda hayatımda en çok neden zevk alıyorum? 6- Şu anda hayatımda neye adanmış durumdayım? 7- Kimi seviyorum? 7- Kimi seviyorum? Beni kim seviyor? Güçlü akşam soruları. 1- Bugün ben neler verdim? 2- Hayatımın kalitesine bugün ne katkı getirdi ya da bugünü gelecekle ilgili yatırımlarında nasıl kullanabilirim? Soruları zaten soruyorsunuz. O halde neden iyi sorular sormayasınız? Soru armağanını verin. Unutmayın ki kendisi o anda neye odaklanıyorsa anlamı o saptıyordu. Herhangi bir durumda güçlendirici şeye odaklanırsanız, başka güçlendirici şeye odaklanırsanız başka olur. İnsan ne ararsa onu bulur. Bir kader sorusu. En sevdiğim insanlardan biri Leo Buscaglia'dır. Sevgi kitabının daha da insan ilişkileri konusunda pek çok olan üstü kitabın yazarıdır. Leo'nun en harika yanlarından biri babasının çocukken ona öğrettiği bir soruyu durmadan kendine sormasıdır. Her gün akşam yemeğine oturduklarında babası ona Leo bugün ne öğrendin diye sorarmış. Leo'nun da bir cevap vermesi gerekirmiş. Kaliteli bir cevap. O gün okulda ilginç bir şey öğrenmediyse önceden ansiklopediye bakar babasına anlatacak ilginç bir şey ararmış. Bugüne kadar hala diğer bir şey öğrenmeden yatağına yatmadan söyler. Sonuçta zihnini sürekli olarak uyarılmış halde tutar. Öğrenme konusunda büyük bir ihtiras ve, sevgi, ihtiras ve sevgi diyor. Hepsini de on yıllarca önce başlamış olan o bir tek soruya borçludur. Sizin düzenli olarak kendinize sormanız değer olacak sorular nelerdir? Ben kendi iki sevgili sorumu biliyorum. İkisi de çok basit. Bunlar benim zorlukları tersine çevirmemi sağlar. Bunun hangi yanı harika? Sorusuyla ben bunu nasıl kullanabilirim sorusu. Bir durumun harika sormakla genellikle güçlü, olumlu bir anlamını bulurum. Onu nasıl kullanacağımı sormakla da herhangi bir zorluğu alıp bir yarar haline çevirebilirim. Duygusal durumlarınızı değiştirmek ya da gerçekten istediğiniz kaynakla ulaşabilmek için sizin sürekli kullanacağınız sorular neler olabilir? Hayatımızda sorduğumuz en önemli sorulardan bazıları şunlardır. Benim hayatım neyi temsil ediyor? Ben neye adanmış durumdayım? Ben neden buradayım? Ben kimim? Bunlar inanılmayacak kadar güçlü sorulardır ama eğer mükemmel bir cevap gelsin diye beklerseniz başınız büyük derde girer. Genelde bir soruya gelen ilk duygusal ve sezgisel cevap sizin ciddiye almanız gereken cevaptır. Bu da bu konuda size söylemek istediğim son söz. Bir noktaya varınca ilerleyebilmek için kendinize sorular sormayı kesmelisiniz. Eğer hep soru sormayı sürdürürseniz o zaman güveniniz kaçar, kararsızlığa düşersiniz. Oysa güvenli sonuçlar ancak güvenli eylemler getirir. Bir noktada değerlendirmeleri kesip bir şey yapmaya başlamanız gerekir. Sizin için neyin en önemli olduğunu sonunda en azından o an için karar vermişsiniz. Şimdi artık kişisel gücünüzü kullanıp onu yapmaya, hayatınızın kalesini değiştirmeye başlamanız gerekir. Nihai başarı kelimeleri Doğru kelime en önemli araçtır. Yoğun bir doğruluğa sahip o kelimelerle karşılaştığımızda ortaya çıkan sonuç hem fiziksel hem de ruhsa olur. Elektrik gibi de anidir. Hayat tecrübemizi tarif etmekte kullanabileceğimiz iyi seçilmiş etkin kelimeler. En güçlendirici duygularımızı yükseltebilir. Kötü seçilmiş kelimeler de bizi bir o kadar hızlı biçimde çökertir. Çoğumuz kullandığımız kelimeleri bilinçli olarak seçmeyiz. Önümüzdeki türlü olanaklar arasında uyur gezer gibi ilerleriz. Kelimelerinizi akıllıca seçtiğiniz zaman onların çok büyük bir güç getirebileceğini şimdi anlayın. Alışkanlıkla seçtiğimiz kelimelerin kendimizle konuşurken de etkili olduğunu, bu nedenle de yaşadığımız tecrübeyi etkilediğini anlamalıyız. Kelime haznesi yoksa olan insanların duygusal yaşamı da yoksuldur. Kelime dağırıca zengin olanların o tecrübeyi boyayabilecekleri çeşit çeşit renkleri vardır. Bu boyama işini de yalnız başkaları için değil, aynı zamanda kendileri için yaparlar. Alıştığımız Kelimeleri değiştirmekle, hayatınızdaki duyguları tarif etmek için her zaman seçtiğiniz kelimeyi değiştirmekle bir an içinde nasıl düşündüğünüzde, nasıl hissettiğinizde, nasıl yaşadığınızda değiştirebilirsiniz. Beni asıl ilgilendiren bu tecrübeyi anlatırken her birimizin kullandığı kelimeler. İşte, değişim sözlükçesinin özü de bu. Tecrübemizi hangi kelimelere bağlıyorsak, tecrübemiz öyle oluyor. Bu durumda duygusal durumlarımızı tarif etmekte kullandığımız kelimeleri bilinçli olarak seçmemiz gerekiyor. Bunu yapmazsak uygun düzeyden daha çok acı yaratma tehlikesi var. Kelimeler, tecrübelerimizi dizdiğimiz ipliktir. Benim asıl ilginç bulduğum kullanabileceğimiz bunca kelime varken, Alışkanlıkla seçtiğimiz kelimelerin çok sınırlı olmasıydı. Eğer hayatımızı değiştirip kaderimizi biçimlendirmek istiyorsak, kullanacağımız kelimeleri bilinçli olarak seçmeli, bu seçeneklerimizi genişletmek için de sürekli uğraş vermeliyiz. Demek ki kelimelerin inançlarımızı biçimlendirdiğini ve eylemlerimizi etkilediğini anlamamız gerekmektedir. Kelimelerin gücünü bilmeden insanı anlamak imkansızdır. Konfüçyüs. Vay canına. Bob hikayeyi anlatırken düşünmeye başlamıştım. Yoksa bir başkasının alışkanlıkla kullandığı kelimeleri benimsemekle o kişinin duygusal paternlerini de mi benimsiyordu insan? Yalnız kelimeyi değil de onun söylemiş şiddetini, yoğunluğunu, tınısını da birlikte uyguladığınızda bu da ne kadar gerçek değil mi? Sürekli olarak seçtiğiniz kelimeler sizin kaderinizi çizer. Olayları kafamızda kendimize sunuş biçmemiz, hayatta neler hissettiğimizi saptar. Bununla ilgili bir farklılık da şu, eğer bir şey ifade edecek yolunuz yoksa, o şeyi yaşayamazsınız. Gerçi bir şeyi kelimesiz de resim olarak canlandırabilir ya da onun sesle başka duyuyla kendinize sunabilirsiniz ama kelimeye döktüğümüz zaman bir şeylerin ona ek boyut, boyut kattığını, bir gerçeklik duygusu verdiğini inkar etmeye olanak yoktur. Örneğin bazı yerli Amerika dillerinde yalan için bir kelime yoktur. Bu kavram onların dilinin bir parçası değildir. Düşünüş ve davranışlarının bir parçası da değildir. O kavramı ifade edecek bir kelime olmayınca kavram da yok gibidir. Aslında Filipinler'deki tasabay kelimesinin dilinde nefret sevme savaş kelimesinin de yok olduğu söylenir. Ama düşünce Eğer güçlü, eğer kullandığınız kelimeler, grubu, sizi güçsüzleştirecek etkilere sahipse, o kelimelerden kurtulun, yerine sizi güçlendiren kelimeler yerleştirin. Değişim sözlükçesini etkin biçimde kullanmak yanlış kaynakları siler, bizi gülümsetir, tümüyle farklı duygular üretir, durumumuzu değiştirir, daha zekice sorular sorumumuzu sağlar. Değişim sözlükçesini başkalarına yardım etmek için de kullanabilirsiniz. Şirketler kültürümüzde olsun, birey olarak olsun, kullandığımız kelimelerin gerçeği algılayış biçimimizin üzerinde büyük etkisi vardır. Tabii ki değişim sözlükçesini kullanmak yalnız olumsuz yoğunluklarla sınırlı değildir. Aynı zamanda bize olumlu duyguları da yoğunlaştırma alanı getirmektedir. Bizi size nasılsınız diye sorunca, biri size nasılsınız diye sorunca, iyiyim ya da eh şöyle böyle diyecek yerde harikayım deyip onları şaşırdın. Kulağa basit gelse bile bu da nörolojide yeni bir paten yaratır. Zevke giden yeni bir nüral otoyol oluşturur. Şimdi oturup nasıl olduğunuzu ifade etmekte sık kullandığınız üç kelimeyi yazın. Bunlar eh, fena, ya da ucu ucu bir anlamda giren şeyler olsun. Sonra size ilham verecek daha güçlü kelimeler bulun. Başkalarıyla ilişkide acıya yaklaşımınızı yumuşatın. Alman halkı savaşçı bir halk değildir. Asker bir halktır. Bunun da anlamı savaşı istemiyor ama ondan korkmuyor demektir. Barışı sever ama onuruna ve özgürlüğüne de büyük önem verir. Adolf Hitler demiş bunu. Bazen kelimeler istendiğinden daha büyük değişiklikler de yaratabilir. Bunun böyle olduğunu başta gelen reklamcılar da onaylayacaklardır. Dirilin, siz Pepsi kuşağısınız sloganın Çince çevirisi yapılında şirketin yöneticileri milyonlarca dolar harcayarak yaptıkları buyuruların anlamına öğrenip şaşkına uğramışlardı. O duyuru o dilde şu anlamı geliyordu. Pepsi atalarınızı mezardan geri getirir. Chevrolet firması da yeni Nova arabanın Latin Amerika'da miskin giden satışlarını üzülüp duruyordu. Sonunda Nova sözünün İspanyolça'da gitmiyor anlamına geldiğini fark etti. <gülüyor> Enteresan. Kelimeler hastalık yapabilir, kelimeler öldürebilir. İşinizde insanlarla çalışmanız gerekiyorsa, kelimelerin içerinizdekileri etkileme gücünü anlamanız şarttır. İşte fırsat elinizde, kontrolü elinize alın. Alışkanlıkla kullandığınız kelimelerin farkına varın, onların yerine sizi güçlendiren kelimeler kullanmayı benimseyin. Uygusal yolunuzu uygun şekilde alçaltıp yükseltin. 10. Blokları kırın, duvarı yıkın, ipi bırakın ve dans ederek başarıya yönelin. Hayat metaforlarının gücü. Metafor belki de insanlığın en verimli potansiyelerinden biridir. Etkinliği sihir gücüne yakındır. Sanki tanrıya yaratıklarından birinin içinde unuttuğu yaratma gücüne benzemektedir. Nedir metafor? Bir kavramı ne zaman başka bir şeye benzeterek anlatmaya kalkarsak, Metafor kullanıyoruz demektir. Yani teşbih. Hatta daha doğrusu istiare. Küresel metaforlar. Bir bana dünyayı omuzlarında taşıdığını söylerse, dünyayı omzundan indir ve ilerle derim. Yüzüme garip garip bakar ama söylediğim şeyi anlayabilmek için odağını değiştirir. Duyguları da bir anda değişir. Ya da bir bana ilerleyemiyorum derse, durmadan duvara çarpıyorum derse, çarpmayı kes, duvara delik aç ya da üstüne tırman ya da altından tünel kaz ya da yürüyüp kapıyı aç oradan geç derim. Bu kulağa çok basit geliyor. Ama insanların buna ne kadar hızlı tepki gösterdiğini şaşırsınız. Bir şey kafanızda farklı temsil ettiğiniz anda duygularınız da değişir. Biri bana ipimin ucuna vardım derse, ipi bırak buraya gel derim. İnsan genellikle kendine bir duruma çakılmış hissettiğini söyler. İnsan hiçbir zaman çakılı değildir. Belki biraz çaresiz hissetmektedir. Belki cevapları çok net görememektedir ama çakılmış değildir. Benimsediğimiz her metafor size bir dizi kuralı, fikri ve ön yargılı kavramları da birlikte getirir. Metaforları bilinçli olarak seç. Hayat bir oyun. Hayat resim yapmaktır. Toplama yapmak değildir. Yalnızca bir tek küresel metaforu değiştirmekle tüm hayatınıza bakış açınızı değiştirebileceğinizi söylüyorum. Tıpkı değişim sözlüğüsünde olduğu gibi metaforların da gücü basine yatmaktadır. Bazen de olumsuz duyguları güçlü bir yoğunlukla hissetmek yararlı ve önemlidir. Hepimizin, kendi değişimlerimizin sorumlusu olmasına inandığım için günlerden bir gün aradığımı buldum. Antrenörüm ben diye düşündüm. Nedir antrenör? Bana göre antrenör, sizin dostunuz olan, sizi gerçekten seven ve önem veren biridir. Antrenör, mümkün olanın en iyisini yapmanıza yardım etmeye adanmıştır. Antrenör size meydan okur. Kancı'dan kurtulmanıza asla izin vermez. Antrenörün bilgisi ve tecrübesi vardır. Çünkü aynı şey daha önce onların da başından geçmiştir. Antrenör çalıştırdığı insanlardan daha iyi insan değildir. İşte bu nokta ders verdiğim kimseler karşısında kusursuz olma mecburiyetini sırtımdan kaldırdı. Hatta eğittiği insanlar antrenörden daha üstün doğal yeteneklere sahip olabilirler. Ama antrenörler güçlerini yıllar boyunca belli bir alanda yoğunlaştırmış olduklarından size performansınızı bir anda iyiye götürebilecek birkaç şeyi gösterebilirler. Bazı antrenörler size yeni bilgiler, yeni stratejiler, yeni beceriler öğrettiler. Üçülebilir sonuçları nasıl alabileceğinizi gösterirler. Bazı antrenörün size yeni bir şey öğretmesi gerekmez bile. Yalnızca gerekli anda ne yapmanız gerektiğini size hatırlatır ve sizi onu yapma yeter. Kendi kendime ben aslında başarı antrenörüyüm diye düşündüm. 11. 10 güçlülük duygusu. İnsanların çoğu bir sessiz çaresizlik hayatı yaşamaktadır. İnsanların duyguları ele alış biçimi dört ana gruba ayrılabilir. 1. Kaçınma. Ve sonuna yine de duygulardan kaçamazsınız. 2. inkar. Duygularınızın size vermeye çalıştığı mesaj görmezden gelirse, o duygular ancak amper güçlerini Artırlar, giderek yoğunlaştırlar. Siz dikkatinizi oraya yönetinceye kadar değişik sürdürürler. 3. Rekabet 4. Öğrenme ve Kullanma Bir zamanlar olumsuz diye düşündüğünüz duygular eyleme çağrıdır. Bilin ki şu anda hissettiğiniz duygular bir armağandır. Bir rehberdir, destek sistemidir, eyleme bir çağrıdır. Onları bastırır, hayatınızda uzaklaştırmaya karşılaşırsanız ya da büyütüler şeyleri almalarına izin verirseniz o zaman hayatınızın en değerli kanaklarını bir izleyen ediyorsunuz demektir. Duyguların tümünün kaynağı sizsiniz. Onları yaratan kendinizsiniz. Bunların hepsini her istediğiniz anda hissedebilirsiniz. Kendinizi iyi hissetmek için özel bir nedene ihtiyacınız yok. Şu anda iyi hissetmeye karar verebilirsiniz. Nedeni de sağ oluşunuz Ve kendinizi iyi hissetmek isteyeşiniz olabilir. Eylem sinyallerinin mesajı nedir? Size şu anda yapmakta olduğunuz şeyin iyi olmadığını söylüyorlar. Acı duymazın nedeni, ya duruma bakış biçiminizdir ya da kullanmakta olduğunuz usullerdir diyorlar. Özellikle de ihtiyaçlarınız ve insanlara iletişim biçiminiz ya da giriştiğiniz eylemler de diyorlar. Belki incinme bildiren bu eylem sinyali aslında size iletişim biçiminizi değiştirmenizi söylüyor. Sıkın ve depresyon içinde hissetmek de bir başka eylem çağrısı. O da size içinde bulunduğunuz sorunların kalıcı ya da kontrol dışı şeyler olduğu biçimdeki algılaşınızı değiştirmenizi söylüyor. Duygusal kontrolün altı adımı. Birinci adım, gerçekte ne hissettiğinizi tanımlayın. İkinci adım, duygularınızı bilinçlen, bilinçlendirip değerini bilin. Onların sizi desteklemekte olduğunu fark edin. Üçüncü adım, bu duygunun size sunduğu mesajı merak edin. Merak duymak, duygunuzun kontrolünü ele almanıza yardımcı olur. Zorluğu çözümlerseniz ve... Aynı sorunun gelecekte tekrar almasını engellemiş olursunuz. Dördüncü adım, güven kazanın. Herhangi bir duyguyla başa çıkabilmek için benim bildiğim en hızlı, en basit, en güçlü yol, buna benzer bir şeyi daha önce de hissettiğiniz bir zamanı hatırlamak, o sefer onu başarıyla çözemediğinizi bilmektir. Beşinci adım, bunu yalnız bugün değil, gelecekte de çözebileceğinizden emin olun. Altıncı adım ve en önemlisi, heyecanlanın ve eyleme geçin. 10. Eylem sinyali. 1. Tedirginlik, can sıkıntısı, sabırsızlık, rahatsızlık, üzüntü ya da hafif bir utanç size işlerin tam olması gibi olmadığı mesajını yollamaktadır. Çözüm. 1. Durumunuzu değiştirmekle ilgili olarak bu kitaptan öğrendiğiniz becerileri uygulayın. 2. Ne istediğinizi açıklığa kavuşturun. 3. Eylemlerinizi raffede edin. Durumu hemen değiştirip değiştirmeyeceğinizi görmek için biraz değişik bir yaklaşım deneyin. Ya da üretmekte olduğunuz sonuçların kalitesini değiştirin. Korku. Korku çok geçmeden bir şey olacağını ve dona hazırlıklı olmak gerektiğini en basit bir şekilde ifade etmektedir. İzci düsturu gibi daima hazır olmak gerekir. Çözüm. Sizi korkutan şeyin ne olduğunu gözden geçirin. Kendinizi zihinsel olarak hazırlamak için ne yapmanız gerektiğini değerlendirin. Durumla en iyi biçimde başa çıkmak için hangi eylemlere geçmeniz gerektiğini bulun. Bazen bir konuda yapabileceğimiz her türlü hazırlığı yaparız. Artık yapabileceğimiz hiçbir şey kalmaz ama yine de oturur korkuyu sürdürürüz. İşte o nokta korkunun panzeğerini kullanma zamanıdır. İnanç geliştirmeniz gerekmektedir. O korktuğunuz şeye karşı ne yapabilecekse yapmış olduğunuzu bilin. Hayatta korkuların pek çoğunun aslında gerçekleşmediğini düşünün. Eğer gerçekleşirlerse o zaman da başka bir duyguya geçeceksiniz demektir. İncinme İncinme duyguları genellikle bir kayıp duygusundan kaynaklanır. Mesaj İncinme sinyanı verdiği mesaj, beklentilerimizin karşılanmamış olduğudur. Çözüm Gerçek hiçbir şey kaybetmemiş olabileceğinizi anlatın. Belki de asıl kaybetmeniz gereken şey bir yanlış izlenimdir. İkincisi, bir dakika ayırıp durumun yeniden değerlendirin. Kendinize sorun, burada gerçekten bir kayıp var mı? Yoksa ben durumu fazla erken ya da fazla sert mi değerlendiriyorum? İncinme duygusundan kurtulmak için üçüncü bir çözüm de incindiğinizi o kişiye zarif ve uygun bir biçimde söylemektir. 4. Öfke Kızgın duygular arasında biraz kızmaktan başlayıp şileden çıkmaya kadar türlü türlü değecilere bulunur. Mesaj Öfkenin mesajı hayatınız boyunca bağlı olduğunuz önemli bir kural ya da standardın bir başkası tarafından ihlal edilmesi hatta belki kendiniz tarafından ihlal edilmesidir. Çözüm Durumu kendinizin tümüyle yanlış yorumlamış olabileceğinizi anlayın. Belki sizin kurallarınızı ihlal eden bu insan o kuralların sizin için ne kadar önemli olduğunu bilmiyordur. O kişi sizin standartlarınızdan birini ihlal etmiş olsa bile sizin kurallarınızın mutlaka doğru kurallar olmayabileceğini de anlayın. Kendinize daha güçlü, güçlendirici bir soru sorun. Öfke paterni kesmek için bundan ne öğrenebilirim deyin. Hırslanma. Mesaj, hıslanmanın mesajı çok heyecan verici bir sinyaldir. Beyninizin şu, şimdi yaptığınızdan daha iyisini yapabileceğine inandığınızı söylemektir. Hıslanma çok olumlu bir duygudur. Hıslanmanın dostunuz olduğunu anlayıp sonuç almak için yeni yollar bulun. Beyin fırtınası uygulayıp aradan iyilerini seçin. Durumla nasıl başa çıkacağınıza dair girdiler edinin, bir rol modeli bulun. Bu zorluğu yalnız bugün çözümlemekle kalmayıp, gelecekte de daha az enerjiyle ve hatta sevinçle çözebilecek şeyler öğrendikçe sevinin. Hayal kırıklığı, mesaj. Hayal kırıklığı mesajın size sunduğu şey, beklediğiniz şeyin seçtiğiniz amacın belki de yerine gelmeyeceğidir. Demek ki artık beklentilerinizi değiştirmek, onları duruma daha uygun hale getirmek ve yeni bir amaca ulaşmak için hemen harekete geçmek zamanı gelmiştir. Çözüm. Bu durumdan öğrenebileceğiniz bir şeyleri hemen bulun. O şeyler size gelecekte o ilk istediğinizi elde etmenize yardımcı olacak şeyler olsun. Yeni bir amaç seçin. Eskisinden bile daha ilham verici bir şey olsun. Aynı zamanda hemen ilerleme, ilerleme kaydedebileceğiniz bir şey olsun. Fazla erken karar vermekte olabileceğinizi anlayın. Daha önce de söylediğim gibi Tanrı'nın ertelemeleri Tanrı'nın reddettiği anlamına gelmez. Biraz daha sabır. Aslında ne istediğinizi yeni baştan değerlendirin. Onu elde etmek için daha bile etkin bir planı. Geliştirmeye başlayın. Geçmişte ne olmuş olursa olsun, gelecekte olacaklar konusunda olumlu beklenti geliştirin. Suçluluk. Suçluluk bize kendi yüksek standartlarımızdan birini ihlal ettiğimizi, o standartı gelecekte ihlal etmeyi garantiye almak için bu konuda derhal bir şeyler yapmak gerektiğini söylemektedir. Kendinizi bağlamış olduğunuz kritik bir standarda ihlal etmiş olduğunuzu kabul edin. Bu davranışın gelecekte asla bir daha olmayacağına kendinizi adayın. Yetersizlik, genellikle neye yetersiz olduğumuzu saptarken çok haksız kurallar uyguluyor olmamız. Mesaj, bu sinyal size şu anda o iş için yeterli beceri düzeyinde olmadığınızı ifade etmekte. Daha çok enformasyon, daha çok anlayış, daha çok stratejiler, araçlar ve güvene ihtiyacınız olduğunu belirtmektedir. Çözüm, kendinize şu soruyu sorun. Bu durumda bu duyguyu hissetmem gerçekten uygun mu? Gerçekten yetersiz miyim? Yoksa olayı albayış biçim mi değiştirmem gerekiyor? Eğer duygunuz haklıysa yetersiz mesaj geldiğinde bir şey eskisinden iyi yapmanın yolunu aramanız gerekir. Ne zaman kendinizi yetersiz hissederseniz cesaretlendirmesi yerine şükredip gelişmeye bakın. Kusursuz olmadığınızı kendinize hatırlatın. Zaten olmanız da gerekmez. Artık kendinizi ken aya. Yani o olanda. O alanda sürekli ve sonu gelmez iyileştirmelere adayın. Bir rol modeli bulun. Sizin yetersizlik hissettiğiniz alanda etkin olan birini. Ondan biraz antrenörlük hizmeti alın. Aşırı yük mesaj. Aşırı yükün mesajı durumunda sizin için en önemli şey yeni baştan değerlendirmeniz gerektiği. Hayatınızda uğraşmakta olduğunuz bütün o şeylerin arasında sizin için en önemli olanını seçip ona odaklanmanız gerekir. Şimdi sizce eleştirilmesi en önemli olan bütün şeyleri yazın onları bir öncelik sırasına koyun. Bu erişilecek şeyleri kağıt üzerine görmek bile size olup bitenlerle ilgili bir kontrol duygusu verecek. Listenizdeki ilk şeyin üstüne gidin ve onun üstesinden gidince kadar eylemi sürdürün. Üzüntü gibi bir aşırı yük duygusundan kutlamayı uygun bulmaya başladığınız zaman artık kontrol edebileceğiniz şeyler odaklanın. Henüz siz anlayamıyor olsanız bile bunların hepsinde güçlendirici bir anlam bulunduğunu fark edin. Zihnimizin içinde çok fazla yoğun talepler aynı anda üstümüze üstümüze gelmeye başladığı zaman elbette kendimizi aşırı yük altında hissederiz. Aynı zamanda kontrol edebileceğiniz şeyler odaklanıp her biriyle birer birer ilgilenmekle durumu değiştirme gücümüz de var. Yalnızlık. Yalnızlığın mesajı insanlarla bir bağa ihtiyacınız olduğudur. Yalnızlığa çözüm hemen uzanıp bir bağ kurarak o yalnızlığı sona erdirebileceğinizi bilmektir. Size önem verecek ve sevgi duyacak insanlar her yerde vardır. Ne tür bağ ihtiyacınız olduğunu saptayın. Kendinize hatırlatmanız gereken şey yalnızlık hissetmenin anlamıdır. Ben insanları gerçekten seviyorum. Onlarla birlikte olmaktan hoşlanıyorum. Şu anda birisiye ne tür bir bağ ihtiyacım olduğunu saplamam gerek. Ondan sonra da derhal eyleme geçip bunu oldurmalıyım. Sonra derhal eyleme geçip uzanın ve biriyle bağ kurun. Kendi bahçemizi ekmeliyiz. 10 güçlülük duygusu. 1. Sevgi ve sıcaklık. Tüm iletişimler ya bir sevgi cevabıdır ya da bir yardım çağrısıdır. Eğer yetinince sevebilseniz dünyanın en güçlü insanı olurdunuz. 2. Takdir ve minnet. 3. Merak. Eğer can sıkıntısından kurtulmak istiyorsanız merak edin. Merak ettiğiniz sürece hiçbir şey size yük gelmez. 4. Heyecan ve ihtiyaç. İhtiras. Tebessüm buyurdunuz Ferman Bey. İhtiras. Hayatlarımızı hiç olmadığı kadar hızlı bir tempoda ileye doğru fırlatan eşsiz bir güçtür. Fizyolojinizi kullanın, daha hızlı konuşun. zihninizdeki imajları daha hızlı canlandırın. Vücudunuzu gitmek istediğiniz yöne doğru hareket ettirin. Öylece oturup düşünmeyin. Masanızı abanmış otururken, yüzeysel suluklar alıp verirken, diliniz dolaşa dolaşa, ağır ağır konuşurken içiniz ihtirasla dolamaz. 5. Kararlılık Çakılıp kalmakla, içi yıldırım gücüyle dolu durumda çakılıp kalmak arasındaki fark demektir. Kararlılık insan iradesinin uyandırma zilidir. Kararlılıkla hareket etmek, tutarlı adanmış bir karar vermek ve başka her şeyi kesinlikle saf dışı bırakmak demektir. Esneklik, güven, neşe. Neşe olmak demek son derece zekisiniz demektir. Çünkü bir keyif ortamında yaşadığınız zaman hele o keyif çok yoğun olup çevrenize yayılıyorsa karşınıza çıkacak her güçlüğü yenebileceksiniz. Demek. Canlılık. Demek hayatınızda karşınıza çıkan duyguları idare edebilmek için bir canlı duyguları hissetmenin kritik önem taşıdığını anlama gerekir. Katkı. Yaşamanın sırrı vermektir. 10 eylem sinyali. Tedirginlik, korku, incinme, öfke, hırslanma, hayal kırıklığı, suçluluk, yetersizlik, aşırılık, yalnızlık. 10 güçlülük duygusu Sevgi ve sıcaklık, takdir ve minnet, merak, heyecan, ihtiras, kararlılık, esnekle güvenleşe, canlılık, katkı. Bu duyguları her gün ekin. Ve tüm hayatınızın daha önce hiç görmediğiniz bir canlılıkla yürüyüşünü, büyüşünü seyredin. Kendinizi ne zaman güçsüz hisseder ya da olumsuz bir dugeye kapılırsanız duygusal kontrol sağlayan altı adım atmanızı rica ediyorum. Olumsuz duygularınızı en az indirmeye yardımcı olacak küresel inançlar geliştirin. İyi olsun kötü olsun. Setiniz her duygu her şeyi sizin ne anlamı verdiğiniz ya? Sizin kendi yorumunuza bağlıdır. 12. Harikulade tutku müthiş bir gelecek yaratmak. Önce rüyayı görmeden hiçbir şey olmaz. Harikulade tutku müthiş bir gelecek yaratmak. 12. Önce rüyayı görmeden hiçbir şey olmaz. Pek çok insan hayatını yapması gerektiğini bilir. Ama onu hiç yapmaz. Nedeni mecbur edici bir geleceğin sağlayabileceği dürtüye sahip olmayışlarıdır. Kendinizi serbest bırakıp en üst düzeydeki rüyalara dalabileceğiniz, en aşırı olanakları bir beyin fırtınasıyla tar tarayabileceğiniz, bunu yaparken de büyük olasılıkla sizi gerçekten bir düzeye tebilecek şeyi keşfedebileceğiniz bir bölüme başlıyoruz. Enerji ve hız yaratmanıza yardımcı olacaktır. Sizin elinizdeki lamba yalnızca üç dilekle sınırlı değildir. Şimdi içinizdeki varikade gücü yakalama zamanınız. O devi uyandırmaya bir kere karar verdiğiniz anda artık zihinsel, duygusal, fiziksel, finansal ve ruhsal bollukları yaratmanızın önünü hiç kimse geçemez. Rüyalarınız ister bir anda gerçekleşsin, ister oluşması için zaman gereksin. Bilmeniz gerekir ki hayatta sahip olabileceğiniz şeylerin sınırını ancak sizin hayal gücünüzle bir de onu gerçekleştirme yolundaki adanmışlık düzeyiniz çizecektir. Dev amaçlar, dev motivasyon üretir. Hepimiz Harikül tutkuyu keşfetmeli, meydana getirmeliyiz. Amaçlar sizi sınırlarınızın ötesine, sınırsız güç dünyasına götürür. Kendimize büyük amaçları ilk seçtiğimizde bunlara ulaşmak imkansız gibi görünür ama amaç seçmenin en önemli anahtarı size ilham verecek kadar büyük bir amaç bulmak. İçinizdeki gücü ancak o zaman serbest bırakabilirsiniz. Ben doğru amacı seçtiğimi nasıl anlarım biliyor musunuz? Hem gözüme imkansız görünür, hem de ona ulaşabilmeyi düşününce içime çılgın bir heyecan dolarsa doğru amacı seçmişimdir. O ilhamı gerçekten bulmak, o imkansız amaçla ulaşabilmek için neleri başarabileceğimiz konusundaki inanç sistemlerimizi rafa kaldırmak zorundayız. Evet, neleri başarabileceğim konusundaki inanç sistemlerini rafa kaldırmak zorundasın. Neyse ve neredeysek, o yüzdür. Çünkü ilk önce onu hayal etmişizdir. O.J. Simpson gerçekten de Jim Brown'un bütün rekorlarını kırdı. Yerine kendi rekorlar anlatını dikti. Futbol efsanesi. Amaçlar nasıl oluyor da kaderi biçimlendirebilecek böyle inanılmaz güç yaratabiliyor. Sakat bir genci alıp nasıl bir efsane haline getirebiliyor. Amaç seçmek görünmezi görünür kılmanın ilk adımıdır. Ve hayattaki tüm başarıların temelidir. Son Sanki... Sonsuz bir zeka sizin çok yoğun düşüncelerinizle hazırladığınız bir kalıbı dolduruyormuş gibi olur. görünmesi görünür kılmak. Neden herkes amaç seçmiyor? Amaçları seçtikten sonra hemen arkasından bir plan geliştirmek. O planı yerine getirmek için büyük çapta ve sürekli biçimde eyleme geçmek gerekiyor. Nedir sizi geri tutan? Herhalde amaç seçmenin getirdiği güce bu kitabı okumadan önce de tanık olmuşsunuzdur ama hayatımızda zihinsel, duygusal, fiziksel, ruhsal ve finansal olarak üreteceğiniz sonuçların açık seçik tanımlanmış bir listesi var mı? Dün, bugün, yarın. Bazen daha şimdiden nerelere kadar gelmiş olduğumuzu gözden kaybediveririz ve ya da hayatta daha nerelere Gitmemiz gerektiğini gözümüzden kaçıverin. Şu sayfaları kullanarak 5 yıl önce bu kritik alanlarda nerede oturmakta olduğunuzu bir için. Özellikle de her kategorinin yanındaki yere kendiniz için 0'dan 10'a kadar bir puan verin. Bunu anlamı o 0 ise o sıra o anda hiçbir şeyiniz olmadı. 10 ise o sırada o anda hayatınızı isteyebileceğiniz en iyi düzeyi yaşıyor olmanız biçimde olsun. Kendinize puanları verdikten sonra ikinci adım. Her maddenin yanında bir cümle halinde. O sıralardaki durumunuzun bir tarafını yazın. 5 yıl önce nasıldım ve şimdi nasılsın? Fiziksel olarak, zihinsel olarak, duygusal olarak, çekicilik olarak, ilişkiler olarak, yaşam ortamı olarak, sosyal olarak, ruhsal olarak, mesleki olarak, parasal olarak. Ve 5 yıl sonra nerelerde olacaksın? Fiziksel olarak, zihinsel, duygusal, çekicilik, ilişkiler, yaşam ortamı, sosyal, ruhsal, mesleki, parasal. 5 ruhsuları hepsi 10 puan olacak. Amaçlara ulaşmanın anahtarı. Kendinize bir amaç koyduğunuz zaman, can I. Adanmışsınız demektir. Tüm insanların sürekli sonu gelmez, iyileştirmeler olan ihtiyacını kabul etmişsiniz demektir. <Gülüyor> Amacınızı elde edememek, bazen asıl gerçek amaçlarınızı elde etmek anlamına gelebilir. Bizden tek istediklerinin hayatta oldukları duydukları o sınırsız mutluluğu paylaşmamız olması. Önemli olan yalnız amacı ulaşmak değil. O amacın peşinde koşarken tattığınız hayat kalitesidir. Rüyayı yaşamak. Hangi yöne doğru gitmekte olduğumuz tek tek sonuçlardan çok daha önemlidir. Rüyasını kaybetmek ona geleceğini sağlayan şey olmuş. Bazen uğradığımız hayal kırıklıklarının aslında kılık değiştirmiş fırsatlar olduğuna inanmamız gerekebilir. Amaçlar ulaşmanın anahtarı. Amaçlarınızı elde etmek için o girift aktivasyon sisteminizin gücünü serbest bırakın. Zihinsel tutumunuzdaki bu değişim sizi amaçlarınızla daha hızlı hizalandırır. Bir şeyin öncelikli olduğuna bir kere karar verince ona çok büyük duygusal yoğunluk düklersiniz. Sürekli ona odaklanınca da o amacın elde edilmesini destekleyen tüm kaynaklar eninde sonunda netleşir. Kendini belli eder. Yükseğe tırmanmanın uzağa Yükseğe tırmanın, uzağa tırmanın. Amacınız gökyüzü, hedefiniz yıldız. Ben bugün ne yapmalıydım ki beni seçtiğim amaca doğru götürsün? Kısa bir süre için yargı yeteneğimi askıya almaya razı olmuştum. İlk adımınızı şimdi atın. Kişisel gelişme amaçları, kariyer, iş, ekonomik amaçlar, oyuncak, serüven amaçları, katkı amaçları, sürekli olarak kendinize eğer istediklerimin olacağını bilsem hayatta ne olmak isterdim diye sorun. Hiç başarısızlığa uğramayacağımı bilsem nelerin peşine düşerdim. Bunları nasıl yapacağınızı bilme ihtiyacını şu an için hiç düşünmeyin. Yalnızca aslında ne istediğinizi keşfedin. Bunu yaparken de yetenizi sorgulamayın. Ondan hiç kuşku duymayın. Unutmayın, yeterince ilham bulursanız içinizden serbest bırakacağınız güç isteğinizi gerçekleştirmenin bir yolunu bulacaktır. Kişisel gelişme amaçları. Eğer istediklerimin olacağını bilseydim, hayatta ne olmak isterdim? Hiç başarısızlığa uğramayacağımı bilsem, nelerin peşine düşerdim? Birinci adım. Kişisel büyümenize dönük olarak hayatınızda geliştirmeyi ve iyileştirmeyi düşünebileceğiniz her şeyi yazın. Beyin fırtınasını en az 5 dakika sürdürün. Bu arada bir an bile yazmayı Kesmeyin. Fiziksel vücudunuzu nasıl daha iyileştirmek istiyorsunuz? Zihinsel ve sosyal gelişmeniz için amaçlarınız nelerdir? Örneğin bir yabancılığı öğrenmek ister misiniz? Hızlı okuma ustası olmak ister misiniz? Duygusu olarak neleri yaşamak, başarmak, nelerin ustası olmak istersiniz? Ruhsal amaçlarınız neler? Yaratıcınızla daha büyük bir yakınlık duygusu hissetmek mi istiyorsunuz? Evet, bu amaçları yazmanın hatırız zihninizde durak tanımaksızın her şeyi hemen kağıda yazmaktır. Saçmalayın, çılgınlaşın, çocuk olun, saçmalamaktan korkmayın. Bazen acayip bir fikir, halüküade bir kadere giden yolu açar. Başlamadan önce şöyle bir düşünmek isteyebileceğiniz birkaç soruyu size aşağıda vereyim. Ama işi hemen koyulun. Neler öğrenmek istersiniz? Hayatınız süresince edinmek istediğiniz bazı beceriler neler? Geliştirmek istediğiniz bazı karakter özellikleri neler? Dostlarınızın kimler olmasını istiyorsunuz? Kendiniz kim olmak istiyorsunuz? Fiziksel sağlığınız için neler yapabilirsiniz? Haftada bir masaj yaptırmak mı yoksa her gün mü? Rüyalarınızdaki vücudu yaratmak mı? Bir spor salonuna kaydolup orayı gerçekten kullanmak mı? Vejetaryen bir aşçı tutmak mı? Honolulu'daki demir adam triathlon'u tamamlamak mı? Uçuş korkunuzu yenmek ister misiniz? Ya topluluk karşısında konuşma korkunuzu? Ya yüzme korkunuzu? Ne öğrenmek istersiniz? Fransızca mı? Ölü deniz canlılarını incelemek mi? Dans edip şarkı söylemek mi? Keman virtüözü İczak Belman'dan ders almak mı? Başka kimden ders almak istersiniz? Kendinize başka ülkeden bir mübadele öğrencisi almak ister misiniz? İkinci adım. Artık kendinize kişisel gelişme amaçlarınız bulunduğuna ve bunlar size heyecan verdiğine göre bir dakika ayrı bunların her birine sürede koyun. Bu aşamada bu amaçları nasıl edeceğinizi bilmeniz önemli değil. Yalnızca kendinize bir zaman süresi koyun. Unutmayın amaç dediğimiz şey bitiş tarihi verilmiş bir rüya demektir. Üçüncü adım. Şimdi bu katabürenin içinden bir yıllık amaçlarınızın en önemlisini seçin. Eğer bu yıl içinde elde ederseniz size çok büyük heyecan getirecek olan, yılın iyi bir yatırıma gittiğine inanmanıza yol olan bir amaç olsun. İki dakika ayırıp bu amacı neden bir yıl için istediğinizle ilgili bir paragraf yazın. Vahiy. Benim amaçlarımla ilgili olarak yıllar önce görebildiğim en önemli nokta şuydu. Eğer bir şey yapmak için yeterince büyük bir neden bulursam ya da nedenler listem yeterince güçlüyse o şeyi yapmanın bir yolunu nasılsa bulurdum. Amaçlar tek başına ancak ilham verir. Ama daha başlangıçta onları neden istediğiniz konusunda en derin nedenleri keşfederseniz o zaman kendinize çok uzun süreli bir dürtü sağlayabilir. Amacı elde edebilecek sebat düzeyine ulaşabilirsiniz. İki. Kariyer, iş, ekonomik amaçlar. Birinci adım. Kariyeriniz, işiniz ya da parasal hayatınız için istediğiniz her şeyi yazın. Hangi düzeyde finansal bolluk istiyorsunuz? Hangi mevkiye yükselmek istiyorsunuz? Beş dakika ayrı bir milyon dolar değerinde sayılabilecek bu listeyi yaratın. Hangisini kazanmak istersiniz? Yılda 150 milyon dolar mı? Yılda 300 milyon dolar mı? Yılda 500 milyon dolar mı? Yılda 1 milyar dolar mı? Yılda 10 milyar dolar mı? Sayamayacağınız kadar çok para mı? Şirketiniz için amaçlarınız neler? Şirketi halka açmak mı? Onu sanayi sektöründe lider olmak mı? Net varlığınızın ne kadar olmasını istiyorsunuz? Ne zaman emekli olmak istiyorsunuz? Çalışmadan yaşamaya karar vermek için yatırım geliriniz ne kadar olmalı Hangi yaşta parası özgürlüğe ulaşmak istiyorsun? Para yönetimi amaçların neler? Bütçeğini dengelemek dengelemeye ihtiyacın mı var? Çek defterini dengelemeye ihtiyacın mı var? Bir finansal danışman tutmayı mı istersin? Heyecan verici bir yeni işe mi yatırım yaparsın? Hangi yatırımları yaparsın? Değerli bir sike koleksiyonu mu satın alırsın? Bebek teslimat servisi işi mi başlatırsın? Bir ortak fona mı para yatırırsın? Vakıf hesabı mı açarsın? Emeklilik programına mı katılırsın? Çocuklarına iyi bir üniversite eğitimi sağlamak için ne kadar para biriktirmen gerekir? Seyahat ve kaç para harcayabilirsin? Yeni oyuncaklara kaç para harcayabilmek istersin? Kariyer amaçların neler? Şirketine ne katkılarda bulmak istersin? Ne gibi aşamalar yaratmak istersin? Şef olmak mı? Müdür olmak mı? Genel müdür olmak mı? istersin? mesele ne şekilde atılmak istersin? Ne gibi bir etki yaratmak istersin? İkinci adım. Şimdi en dürtü dolu kariyer, iş ve ekonomik amaçları yazmış olduğumuza göre bir dakika ayrıp her birine zaman süresi verin. Üçüncü adım. Bundan sonra bu kategorideki bir yıllık amaçlar arasından bir numaralı diyebileceğiniz amacı seçin. Onunla ilgili bir paragraf yazın. Sizi güdecek nedenleri seçin. Heyecan verici olanlarını seçin. Eğer bu nedenler sizi sebat etmeye edecek kadar güçlü değilse o zaman ya daha yeni nedenler ya da daha iyi bir amaç seçin. 3. Oyuncak ve serüven amaçlar. Eğer hiçbir ekonomik sınırlamanız olmasaydı, sahip olmak isteyeceğiniz bazı şeyler neler olurdu? Birinci adım, beş dakika ayırıp hayatta sahip olmak, yapmak ya da yaşamak isteyebileceğiniz her şeyi yazın. Hangisine sahip olmak, yaratmak, satın almak istersiniz? Küçük bir ev, şato, plaj evi... Katamaran yelkenli tekne, özel yat, ada, Lamborghini spor araba, Chanel gardrop helikopter, jet uçağı, müzik stüdyosu, resim koleksiyonu, zürafaların, timsaların, hipopotamların bulunduğu bir hayvanat bahçesi. Hangisine gitmek istersiniz? Gitmek isterdiniz. Bir Broadway oyununun galası, Can Nes'te bir film galası, Bruce Springsteen konseri, Osaka, Japonya'da bir Kabuki tiyatrosu. Hangisini isterdiniz? Gelecek Indy 500'de Andretti'lerde yarışmak, çiftler turnuasında Monica Seles ve Steffi Graf'la ya da Boris Becker ve Ivan Lent'le oynamak, dünya kupalarına katılmak, olimpiyat meşalesini taşımak, Michael Jordan'la karşılaşmak, Peri Okyanuslu'nda Pembionuslarla birlikte yüzmek, Mısır piramitleri arasında en iyi arkadaşınızla deve yarışı yapmak ve kazanmak, Himalay Himalayalar'da Şerpalarla yürüyüş, yürüyüş yapmak. Hangisini isterdiniz? Broadway oyunlarından birinde yıldız olmak. Kim Besincir'le bir filmde dans etmek. Patrick Svez ile dans yapmak. Mikail Barışko ile modern bir bale kareografisi yapmak. Hangi egzotik yerlere gitmek isterdiniz? Thor Händel gibi dünyayı Contiki ile dolaşmak. Tanzanya'ya gidip Jane Goodall'la birlikte şempanzeleri incelemek. Jack Kusto ile birlikte Kalipso'ya dolaşmak, Fransız Rivasynda kumsalda yatmak, Yunan adalarını yatla dolaşmak, Çin'de Enjelha festivallerine katılmak, Bangkok'ta bir gölge dansına katılmak, Fiji'de Kuba dalışları yapmak, bir Budist manastırında meditasyon yapmak, Madrid'teki Prado'da dolaşmak, gelecek uzay mekânına yolcu olarak yazılmak. İkinci ve üçüncü adımlar bir kere daha her maddeye zaman süresi koy. Bu kadarıyla bir malı amacı seç. iki dakika ayırıp neden bir yıl içinde elde etmek istediğin anlatan bir paragraf yaz. Dört katka amaçları. Birinci adım beş dakika ayırıp tüm olanakları beyin fırtınasından geçer. Nasıl kalkta bulunabilirsin? Evciler için bir barınak yapılmasına yardım edersin. Bir çocuğu evlat mı edinirsin? Bir aşağına çalışmaya gönlüm mü olursun? Köylere kitap mı okursun? Cezaevindeki birini ziyarete mi gidersin? 6 ay boyunca barış gönderilir mi çalışırsın? Bir huzur evine hediye olarak balonları mı götürürsün? Şu konularda nasıl yardımda bulunabilirsin? Ozon tabak korumak, okyanusları temizlemek, ırk ayrımını kaldırmak, yağmur ormanlarının mahvını durdurmak, neler yaratabilirsin? Sürekli bir hareket makinesi mi? Atıklarla çalışan bir otomobil mi? Tüm açları yiyecek dağıtan bir sistem tasarlamak mı? İkinci ve üçüncü adımlar. Yine önceki seferlerde olduğu gibi her satıra bir zaman süresi ver. Bu kategorideki bir numaralı amacı seç. İki dakika ayır, bir paragraf yaz. Geleceği yaratacak şeyler arasında rüya kadar güçlüsü yoktur. Bugünün ütopyası yarının eti ve kanıdır. Victor Hugo Amaçlarınızı geliştirmenin yolu, amacın amacı. İş adama da genellikle kar peşinde koşar. Bunu yaparken diğer insanlara inanılmaz kişisel büyüme olanakları getirebilecek, hayat kalitelerini yükseltecek istihdam olanakları yaratır. Amaçlara ulaşmak uzun vadede bizi mutlu etmeye yetmez. O amaçlara ulaşmak için önünüze çıkan engelleri aşarken değişip kim olduğumuz, size asıl kalıcı doyumu verecek olan şeydir. O halde belki de sormanız gereken soru şu olmalıdır. Benim bütün bu istediklerimi elde etmek için nasıl bir insan olmam gerekir? Benim bütün bu istediklerimi elde etmek için nasıl bir insan olmam gerekir? İşte bu soru. Belki de kendinize sorabileceğiniz soruların en önemlisidir. Çünkü buna vereceğiniz cevap kişi olarak hangi yöne yöneceğinizi seçecektir. Bu soru kendinize sorabileceğiniz soruların en önemlisidir. Benim bütün bu istediklerimi elde etmek için Nasıl bir insan olmam gerekir? En önemli adam, adım, bir dakika ayırın, daha önce yazmış olduğunuz tüm amaçları elde edebilmek için geliştirmeniz gereken karakter özelliklerinin, becerilerin, yeteneklerin, tutumların, inançlarının bir listesini yapın. Önce bir amacı yazacaksın, sonra doğa amacı doğru önemli bir adım atmadan asla o bulunduğun yerden uzaklaşmayacaksın. Bazen insanlar fiziksel ölümlerinden çok önce duygusal ve ruhsal ölümlerle sona ererler. Nihai amacın katkı olduğunu inanmak, başkalarına yardım etmenin bir yolunu bulmak, derin bir sevgi duyduklarımıza yardım etmek. Bu bize ömür boyu ilham verir. Zamanlarını, enerjilerini, sermayelerini, yaratıcılıklarını ve adanmışlıklarını vermeye istekli olanlar için dünyada her zaman bir yer vardır. Kendinizi başarıya programlayın. Nihai ders. Bu bölümden Alabileceğin en önemli ders, dürtü dolu bir geleceğin dinamik bir büyüme duygusu yarattığıdır. Bu olmayınca bizler ancak yarı yarıya yaşıyor sayılırız. Dürtü dolu bir gelecek hayatımızda bir aksesuar değil, bir gerekliliktir. Yalnız başarımızı değil, aynı zamanda derin bir sevinç duymamızı, katkıda bulunmamızı, hayatın kendisi demek olan büyümeye ulaşmamızı da sağlar. Vizyonun olmadığı yerde insanlar da Yok olur. Ülkemizde emekli olduktan sonra 3 yıl içinde ölen ne kadar çok sayıda insan olduğunu okumuştum. Eğer bir şekilde üretiyor ya da katkıda bulunuyor olduğunu hissetmezsen, yaşama isteğin kaybolur. Hayat felsefesini özetlemesi istendiğinde komedyen George Burns şöyle cevap vermiştir. Sabah sizi yataktan kaldıracak bir şeyiniz olması gerekir. Ben zaten yatakta hiçbir şey yapamam. En önemlisi insanın bir yönü gideceği bir yeri olmasıdır. Burns bugün 90 yaşında olduğu halde hala zihnini bilemekte, esprilerini canlı tutmakta, sinema ve televizyon projeleri üstlenmektedir. Gücünüzü kullanın. Kendinize ilham vermek için neler yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bunları yapmanın vakti şimdi. Başta gelen bir yıllık amaçların listesini oluşturun. Nedenleri açık seçik ortaya koyun. 10 gün boyunca amaçlarınızı her gün gözden geçirip onları elde ettiğinizde yaşayacağınız sevinci prova edin. Kendinize rol modelleri seçin. Planınızı gerçekleştirmenize yardım edecek insanlar bulun. Amaçları sürekli gözden geçirmek size bir güven duygusu verecek, sizi elde geçirecektir. 13- 10 günlük zihinsel çaba. Alışkanlık hizmetkarların en iyisi. Efendilerin en kötüsüdür. Gerçek bir şampiyonun en önemli belirtisi nedir? Süreklilik. Yerleşmiş alışkanlıklardaki sürekliliktir. Hayatımızı bir sonraki düzeye çıkarabilmek için Bizi şimdi bulunduğumuz yere getiren düşünce paterninin istediğimiz yere götürmeye yetmeyeceğini anlamamız gerekir. Birbirini izleyen on gün boyunca hiçbir güçsüzleştirici düşünce ya da duyguya yer vermemeye şimdi karar verin. Unutmayın ki amacımız hayatın sorunlarını görmezden gelmek değil. Kendimizi hem çözüm bulacak hem de o çözümü uygulayacak daha iyi zihinsel ve duygusal durumlara sokmaktır. Kontrol edemedikleri şeylere odaklanan insanlar, sürekli olarak güçsüzleşirler. Tanıdığım her büyük ve başarılı insan, duygusal fırtınalar sırasında zihnini açık seçik net ve duru durumda tutmayı bilir. Zihnini açık seçik net ve duru durumda tutmayı bilir. Nasıl başarılar bunu? Çoğunun bir temel kuralı vardır. Hayatta hiçbir zaman vaktinizin %10'dan fazlasını bir soruna harcamayın. En az %90'ını o sorunun çözümüne harcayın. Daha da önemlisi, küçük şeyleri dert edinmeyin. Unutmayın ki onlar küçük şeylerdir. Önce biz alışkanlıklarımızı oluştururuz. Sonra da alışkanlıklarımız bizi oluşturur. John Derry'den Bir uyarı unut. 10 gün dayanabileceğiniz zaman gelinceye kadar bu sürece hiç başlamayın. İkinci engel korku. Genellikle şimdi, şimdiki zamanın güvencesi gelecekte daha fazlasını yaratmanın seviyenden daha rahattır. Pek çok insan hayatlarının sonuna kadar Neler olabilecekler merak ederek yaşarlar. Başınıza bunun gelmesine izin vermeyin. Üçüncüsü alışkanlıktır. Hepimizin kendi eski duygusal patenleri vardır. Bunlar alışkanlığın öldürücü gücünü taşır. Egzersiz üç engeli dahiyp kalıcı değişiklikler yaratmaya ve bu değişikliklerin zaman içinde katlanarak çoğalmasını sağlamaya yöneliktir. Hayatınızı daha iyi götürmek için daha şimdiden elinizde öyle araç, öyle çok araç var ki, işte sizi onları kullanmaya başlamanız için meydana okuyorum. İnanın bana, bu küçük egzersizinin içerdiği güç inanılacak gibi değildir. Birincisi, sizi geri tutan, alışkanlık haline gelmiş zihinsel paterninizi size hemen gösterecek. İkincisi, beyninizin o paternler yerine güçlendirici alternatifler aramasını sağlayacak. Üçüncüsü, size inanılmaz bir güven duygusu verecek. Hayatınızı tersine çevreyle inandıracak. Dördüncüsü, en önemlisi de budur size yeni alışkanlıklar, yeni standartlar ve yeni beklentiler getirecek. Liderler okur. Şu anda size sormak istediğim soru şu. O araçları kullanmaya karar verdiniz mi? Bölüm 2 Master Sistemi Kontrol Altına Almak Nihai Etki Master Sisteminiz Çok Basit Sevgili Watson Söre Arthur konan Doile'den özür dileyek demiş. İnsanlar davranışlarına eşit değildirler. Hayattaki her durumda olup bitenlerin bizim için ne anlama geldiğini ve bizim bu konuda ne yapmamız gerektiğini saptamak için hepimizin uyguladığı bir sistem ya da süreç vardır. Sizin de benim de hatırlamamız gereken şey çeşitli olayların farklı insanlar için önemli olduğudur. Herkesin olup biteni kendi perspektifine ve şartlanmasına göre farklı değerlendireceği değerlendireceğidir. Üstün değerlendirmeler üstün hayatları yaratır. Servet etkili değerlendirmelerin sonucudur. Bay piyasanın işi size hizmet etmektir. Size rehberlik etmek değil. Gerçekten de eğer kendi işinizi bay piyasadan daha iyi anlayıp değerlendirmiyorsanız, sizin zaten boyunda yeriniz yoktur. Eğer bir insan hayatın belli bir alanında bizden daha başarılı oluyorsa, nedeni olayları değerlendiriş biçiminin farklılığı oluşu, bu konuda ne yapması gerektiğine ilişkinin kararının daha farklı oluşudur. Değerlendirmelerimizin etkisi aslında finans dünyasından çok daha yeni alanlara yayılmaktadır. İnsanlar tecrübeleri kadar bilge değildir, İ, tecrübe kapasiteleri kadar bilgedir. George Bernard Shaw. İki tür değişiklik. Eğer siz ya da ben hayatımızda herhangi bir şeyi değiştirmek istiyorsak, bu mutlaka iki şeyden biridir. Ya nasıl hissettiğimiz ya da nasıl davrandığımızdır. Bütün duygularımın kaynağı benim nasıl hissettiğimi benden başka hiç kimse ve hiçbir şey değiştiremez. Eğer ben herhangi bir şeye bir türde tepki gösterdiğimi fark edersem, o tepkimi bir anda değiştirebilirim. Master Sistemi'nin beş un sorunlarından birinde bir tek değişiklik yapmak, hayatınızın pek çok anında nasıl düşündüğünüzü, neler hissettiğinizi, neler yaptığınızı anda etkileyecektir. Nedeni kaldırın, etki de yok olur. Descaravantes. Nedeni kaldırın, etkile yok olur. Öğrendiklerinizi sunayın. En değerli anınız hangisidir? Dünyadaki açtığı şu anda bir masum insanı öldürerek yok edebilecek olsaydınız, yapar mıydınız? Neden yapardınız ya da neden yapmazdınız? Bir kırmızı porşu çamurunu çizmiş olsaydınız, ortakta da kimse olmasaydı, bir not bırakır mıydınız? Neden bırakırdınız ya da neden bırakmazdınız? Bir çanak dolusu canlı havan böceğini yeme karşılığında 10 bin dolar kazanacak olsaydınız. Yer miydiniz? Neden yerdiniz? Ya da neden yemezdiniz? 100 bin dolar verilecek olsaydı kaçınız yerdiniz? Ya 1 milyon olsaydı? ya 10 milyon Bir an gelir ki değişimin altı mastır adımı 1 asıl neyi istediğinize ve onu şimdi elde etmenizi neyin engellediğine karar verin. 2 Kaldıraç bulun. Şimdi değişmemeye büyük acılar, şimdi değişmemeye büyük zevkler bağışlayın, bağlayın. 3 sınırlayıcı paterni kesin. 4 Yen güçlendirici bir alternatif yaratın. Beş yan güçlendirici bir alternatif. Yeni patenini tutarlı olana dek ayarla altı test Değişim. 15. beş. Hayat değerleri. Kişisel pusulanız. Harikulade adişler ancak içlerindeki bir şeyin koşulların üzerinde olduğuna inanma cesaretini gösterenler tarafından yapılmıştır. Bruce Barton Kişinin karakteri onun koruyucu tanrısıdır. Unutmamamız gerekir ki tüm kararlar değerlerin yetleşmesine dayalıdır. Ne zaman bir değer de olsa varlığımız yeni bir anlam kazanır. Ne zaman bir değer ölse o anlamın bir parçası da birlikte ölür. Duygusal olaylar da gerek bireylerde, gerekse şirket, kuruluş ve bunların oluşturduğu ülkelerde sürekli değişmeler yaratmaktadır. Doğu Avrupa'daki değişim kesinlikle bizim ömür süremiz içinde dünya toplumunda yer almış olan o terin değer değişimlerinin sonucudur. Hayatımızda neyin en önemli olduğunu bilmek ve ne olursa olsun bu değerlere göre yaşama kararını vermek zorundayız. Uzun vadeli mutluluğa kavuşmamızın tek yolu en yüksek ideallerimize göre yaşamak. Sürekli olarak hayatın ne olduğuna inanıyorsak ona göre yaşamak. Ama Değerlerimizin ne olduğunu açık seçik bilmiyorsak bunu asla yapamayız. Birçok insanlar nelere sahip olmak istediklerini bilirler. Ama kim olmak istediklerini bilmezler. Bir şeyler elde etmek sizi mutlu etmeye, doymaya, ulaştırmaya yetmez. Hepimizin hakkımız olan o iç güç duygusunu size verecek olan yalnızca doğru bildiğinizi yaşamak ve doğru bildiğinizi yapmaktır. Unutmayın ki değerleriniz, bunlar hangi değerler olursa olsun sizi nihai kaderinize doğru götürecek olan pusulanızdır. Eğer gerçek değerlerinizi bilmiyorsanız, acı çekmeye hazır olun. Bir kere daha söylemekte yarar var. Her kararı bu değerler yönlendirir ve çoğu durumda değerleri de koyan biz değilizdir. Önemli bir karar vermekte ne zaman zorluk çekseniz bilin ki değerleriniz konusunda kafanız karışık olduğu içindir. İnsanlar genellikle araç değerleri kovalamakla öyle meşguldür ki, gerçek istekleri olan sonuç değerleri elde edememektedirler. Amacına ulaşmış ama hayatının isteğini elden kaçırmış insanlar. Sevgi, başarı, özgürlük, yakınlık, güvence, serüven, Güç, ihtiras, rahatlık, sağlık. Karakterinize şöhretinizden daha çok önemli. Çünkü karakteriniz aslında neyseniz odur. Oysa şöhretiniz başkaları sizin ne sanıyorsa odur. John Woodin karakterin neysen odur. Acıdan alınacak ders. İnsanlar Yalnız zevke doğru gitmekle kalmıyor. Acıdan da sürekli kaçıyorlar. Kaçmak istediğimiz değerler. Acının bazı duygulara başladığımız görece düzeyleri kararlarımızı etkileyecektir. Sürekli olarak kaçılması sizin için en önemli olan duygulardan bazıları nelerdir? Reddedilme, öfke, hırslanma, yalnızlık, depresyon, başarısızlık, küçük düşme, suçluluk. Umarım futbol takımımızın gurur duyacağı bir üniversite kurarız. Oklağım Üniversitesi. İnsanların acıdan kaçmak için yaptıkları, zevki kazanmak için yaptıklarından daha çoktur. Bugünkü değerlerinizi nasıl keşfedersiniz? Hayatımda benim için hangisi en önemli? Aileme? Aile mi? Ve dostlarıma olan sevgim ve seminerlerimde gösterdiğim paylaşma isteği zaten ortadaydı. Arzum insanları özgürleştirmekti. Çevremdekileri özgürleştirir onlara katkıda bulunursam her şeyi yapabileceğim kanısındaydım. Büyüyecektim, başaracaktım. Sonunda elenecek ve sağlıklı, yaratıcı olacaktım. Değerlerle istemebilmek raydan çıkma amma sağladı. Sürekli olarak kendim için önemli olanlara göre yaşadım. Yıllar boyunca hayatımda en büyük tutarlılık duygularını hissettim. Değerlerinizi değiştirin. Hayatınız da değişir. Biz diğerlerimizden ibaret değiliz. Değerlerimizden çok daha fazlası var bizde. Biz seni ne cennetten ne de dünyadan yarattık. Ne fanisin ne de ebedi. Seçme özgürlüğün ve onurunla kendini yaratıcısı ve biçimlendiricisiymiş gibi kendini yoğurabilir, istediğin biçime sokabilirsin Ruhunun yargı gücüne sahip olacaksın. Ve daha yüce biçimlerde bu sefer ebedi olarak yeniden doğacaksın. Nihai kaderimi yaratmak için değerlerim nasıl olmalı? Olabileceğim en iyi insan olup hayatım boyunca en geniş etkileri yapabilmem için nasıl olmalı? Başka hangi değerleri eklemem gerekir? Nihai kaderime ulaşmak için listemden hangi değerleri çıkarıp atmam gerekir? Ben bu değeri Hiyerarşinin bu sırrına koymaktan ne kazanıyorum? Nihai kaderime ulaşmak için değerlerim hangi biçimde sıralanmalı? Yaklaşma değerleri, yeni listem. Sağlık, canlılığa dönüştü. Sevgi, sıcaklığı, zeka, neşe, dürüstlük, ihtiras, minnet, eğlence, mutluluğa, bir fark yaratmak, öğrenmek, büyümeye. Başarmak, en olmak, yatırım, katkı, yaratıcılık. ihtiras, sevgi, özgürlük, katkı yapabilme, büyüme ve başarı. İnsanlar genellikle önce kendilerini mutlu hissederlerse, güçlerini ve dürtülerini kaybedeceklerinden korkuyorlar. Oysa ben size diyorum ki benim hayatımda olan mutlu olmak için başarmak yerine mutlu mutlu başarmak oldu. Ayrıca eğer başarıya ulaşacaksam bazı duygu durumlarından da uzak durmam gerektiğini anlamaya başlamıştım. Unutmayın, kim olacağımızı gerçekten kendimiz tasarımlayabiliriz. Bana iç ruh güzelliği ver. Dış ve iç insan bir olsun. Sokrat Birinci adım, şimdiki değerlerinizin neler olduğunu bulun, sonra bunları önem sırasına koyun. İkinci adım, kendinize yeni bir soru sorun. Benim değerlerim ne olmalı ki istediğim ve hak ettiğim kaderi elde edeyim. Beyin fırtınasıyla bir liste oluşturun. Onu sıraya sokun. Gerçekten istediğiniz hayat kalitesini yaşamak için hangi değerlerden kurtulmanız gerektiğini, hangilerine listeye eklemeniz gerektiğini karşılaştırın. Ben geleceğe dokunuyorum. Öğretmenim. Neyi tekrar tekrar yapıyorsak o yüz. Aristo. 16. Kurallar. Mutlu değilseniz işte nedeni. Kimsenin sizden beklemediği kadar yüksek bir standarttan sorumlu olmayı seçin. Bu tecrübeden gerekli duygular elde edebilmeleri için ne olması gerekiyorsa onu sağlamaya çalışıyorlardı. Karanlığı silmek için o kadar da fazla ışık gerekmiyor. Çevremizde yer alan, her gün yer alan mucizelere öylesine alışıyoruz ki artık onları Mucize olarak bile görmüyoruz. Ben ne zaman zevk, ne zaman acı hissedeceğimizi saptayan bu belirli inançlara kurallar diyorum. Sizin kendinizi iyi hissetmeniz için ne olması gerek? Aslına bakarsanız sizin kendinizi iyi hissetmeniz için hiçbir şeyin olması şart değil. Hayatlarımızı kendi kontrolümüzün dışındaki bir şeyden mutlu olacak biçimde yapılandırırsak acı çekeriz. Değerlerinizi tutturmak, isteyip istememenin tümüyle sizin kurallarınıza, yani kendinizi başarılı ya da mutlu hissetmek, sevgiyi yaşamak için nelerin olması gerektiği yolundaki inançlarınıza bağlı olduğudur. Hayat değişken bir olaydır. Neyin iyi, neyin kötü olduğu yolundaki, neyi yapmamız, neyi yapmaya mecbur olduğumuz konusundaki inançlarımız, bu standartlar ve kriterlerle ben kurallar adını vermiş bulunuyorum. Usta bir aşık olduğunuzu nereden biliyorsunuz? Kendinizi usta bir aşık gibi hissetmeniz için neler olması gerekiyor? Bugün hayatınızı yöneten kurallar sizin kim olduğunuza uygun mu? Her budala kural koyabilir. Her budala da ona uyar. Karma karışık mısınız yoksa kusursuz mu? Çoğumuz kendimizi kötü hissetmek için Çeşitli yollar yaratmışız. Ama iyi hissetmek için bir tek yolumuz var. Sizin de kendinizi kazanıyor ya da kaybediyor hissetmeniz elinizdeki puan kartının haksız düzenlenmiş olmasından kaynaklanabilir. Kurallarınız sizi güçlendiriyor mu? Yoksa güçsüzleştiriyor mu? Oyunu kazanabileceğiniz gibi kurun. Bir için kurallarını öğrenmeye çalıştım. Kendini hissetmen için neler olmalı? Bütün inançlarımın herkes tarafından kabul edildiğini ve onaylandığını hissetmem gerek. Bir kuralın güçlendirici mi, güçsüzleştirici mi olduğunu nasıl anlarız? Ulaşılması imkansızsa, kurallarınızın yerine gelmesi sizin kontrol edemediğiniz bir şeylere bağlıysa, size pek az mutluluk, şansı pek çok mutluluk ihtimali veren, Kural da yine güçsüzleştiricidir. Sevgi, hak ettiğimi hissetmem gerek. Örneğin, bütün inançlarım kabul edilmeli ve onaylanmalı. Sağlık, güvence, özgürlük, reddedilme, başarısızlık ve öfke, çözüm, Kendimizi iyi hissetmeyi kolaylaştırıp kötü hissetmeyi zorlaştırmaktır. Sevgi, sağlık, eğlence, minnet, özgürlük. Sizin de benim de hatırlamamız gerekir ki öz saygımız çevremizdeki olayların kontrolünü elimizde hissetmemize bağlı. Olumsuzluk ve ertelemek. Benim yaklaşma değer ve koallarımdan örnek. Sağlık ve canlılık, sevgi ve sıcaklık, öğrenme ve büyüme, başarma. Yaklaşma değerleriniz için bir dizi kural yaratın. Ayrıca bir dizi de kaçınma değerleri kuralı hazırlayın. Bunlar da kötü hissetmeyi zorlaştırsın. Daha olarak iyi hissetmeyi kolaylaştıran pek çok olanakla dolu bir menü yaratın. Her kızgınlık bir kurallar ihlali. Her sıkıntınızın temelinde kuralların bozulması yatar. Demek birine kazarsanız unutmayın sizi rahatsız eden o kişinin davranışı değil, sizin Kurallarınızdır. Kuralların yeniden sıralanışı. 1- Kendinizi başarılı hissetmeniz için ne olması gerek? 2- çocuklarınız yaşını zanneden babanız ve sizin için önemli olan insanlar tarafından sevildiğinizi hissetmeniz için nedir olması gerek? 3- Kendinize güvenmeniz için ne olması gerek? 4- Hayatınızın herhangi bir alanda mükemmel olduğunuzu hissetmeniz için ne olması gerek? Bunlar uygun mu? İyi hissetmeyi zorlaştırıp kötü hissetmeyi kolaylaştırmış mıyım? Kurallarınızı tasarımlarken kontrolün sizin olmasın, sağlayan şeyler bulun kendinizi ya da kötü işletmeniz dış dünyanın kalmasın. Öyle kurun ki iyi hissetmek inanılmayacak kadar kolay, kötü hissetmek inanılmayacak kadar zor olsun. Yaklaşma değerlerini yöneten kurallar için yaptığım her zaman sözünü kullanın. En güçlendirici kural ne olursa olsun eğleniyor olmak iyi vakit geçirmektir. 17. Referanslar. Hayatın dokusu. İnsan zihni yeni bir fikre uzandığında bir daha asla eski boyutlarına dönmez. Referanslarımızın daha çok ve daha kaliteli olması seçeneklerimizin potansiyel düzeyini de daha yüksek olmasına yol açar. Daha çok sayıda ve daha kaliteli referanslar olayların ne anlama geldiğini ve bizim ne yapabileceğimizi daha etkin değerlendirmemizi sağlar. Bir kere daha tekrarlamakta yarar var. İnançlarımızı oluşturan bizim referanslarımız değil, onları yorumlayış ve düzenleyiş biçimimizdir. Referans nedir? Referanslar, sinir sistemimize kaydetmiş olduğunuz bütün hayat tecrübeleridir. Hayatınızda var olan referansları genişlet. Kim olduğunuz ve neleri yapabileceğiniz konusunda büyüten referansları bilinçli olarak arayıp seçin. Ayrıca referanslarınızı güçlendirici bir biçimde düzenleyin. Dünya bilgileri ancak dünyadan öğrenilebilir. Bir dolaptan öğrenilemez. Lord Chatterfield. Beğeninizde istediğiniz gibi tasarımlayabileceğiniz sonu gelmez miktarda referans vardır. Referanslarınızı nasıl kullanıyorsunuz? Onları bilinçli olarak sizi güçlendirecek biçimde, amaçlarınızı destekleyecek biçimde mi yorumluyorsunuz? Referanslarımızı kullanış biçimimiz nasıl hissettiğimizi saptayacak. Çünkü bir şeyin İyi ya da kötü oluşu sizin onu neyle karşılaştırdığınıza bağlıdır. Kendimizi düşüncelerimizle kaldırır, kendimiz ilgili vizyonumuza tırmanırız. Sivit marden. Hayal gücümüz irademizden 10 kat daha güçlüdür. Hayal gücü serbest bırakıldığında bize verdiği emin olma ve vizyon geçmişin sınırlamalarının çok ötesine geçer. Geçmişinizden ders almak isterseniz ama, istersiniz ama o geçmişin içinde yaşamak istemezsiniz. Siz güçlendirici şeylere odaklanın. Okumak zihninizi besler. Başarılı kimselerin biyografilerini okuyarak yaptım. Öğrendim ki geçmişleri ve koşulları ne olursa olsun bu insanlarda bir emin olma durumu var. Sürekli katkıda bulunuyorlar. Sonunda da başarı geliyor.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 İnsan doğruyu ancak yüreğiyle görür. Önemli şeyler gözle bakınca görülmez. Kayıp hayali bir şeydir. Evrende hiçbir şey yok olmaz. Yalnızca biçim değiştirir. Sınırlı referanslar sınırlı bir hayat yaratır. Hayatınızı genişletip zenginleştirmek istiyorsanız aramadıkça hayatınıza girmeyecek fikir ve kovalayarak referanslarınızı genişletmeniz gerekir. İyi bir fikir durup dururken gelip karşınıza çıkmaz. Onu aktif biçimde aramanız gerekir. Güçlendirici fikir ve tecrübeler ancak peşine düştürse de edilir. Biz birkaç yüz milyar yıldızın bulunduğu bir galakside yaşıyoruz. Üstelik bu evren, evrende böyle birkaç yüz milyar galaksi daha var. Bence bir ot yaprağı da yıldızların yörünge yolculuklarından aşağı kalmaz. Referansınızı genişletirken hayatınızı da genişletin. Eğer hayatınızı zenginleştirmek istiyorsanız hiç durmayın. Daha önce hiç girişmediğiniz tecrübelere girişin, scuba dalışları yapın, denizaltı dünyasını keşfedin. Yepyeni bir çevrede hayat nasılmış, siz nasıl oluyormuşsunuz? Bir bakın. Gök dalışları yapın. Referanslarınızı genişletin. Hayatınızda hemen genişleyecek bir uçağın açık duran kapısının kenarında oturup az sonra 4500 metre yükseklikte dakikada 120 mil hızla düşmeye başlayacağınızı düşünerek beklemek çok büyük inanç gerektirir. Bu referansı görmeden inanç neymiş bilemezsiniz. Gidip helikopter uçuşları dersi alın. İnanın bana hayatınızı tümden değiştirecek. 4 gün ayırıp bir yarış okuluna gidin. Sınırlar ve olanaklar konusunda aklınıza gelmeyecek kadar çok şey öğrenirsiniz. Bir akşamı senfonik müzikle geçirin. Tabii eğer sık sık yapmadığınız bir şeyse ya da rock konserinde geçirin. Eğer sürekli kaçındığınız bir şeyse seçenek düzeninizi genişletin. Günün birinde ziyaret saatleri sırasında bir çocuk hastanesinin yanından geçin. Gidip birkaç yabancıyla tanışın, birkaç hikaye anlatın. Uyum sağlam insanların hayatına dokunabilme tecrübesi sizi ebediyen değiştirecektir. Mükemmel. Mümkün olanın sınırlarını keşfetmenin tek yolu onları aşıp imkansıza geçmektir. Neyin ne zaman olacağını kimse bilemez. Biraz süre ayırıp kişi olarak kim olduğunuzu etkilemiş 5 en güçlü tecrübeyi yazın. Hayatta her şey bir sebeple, bir amaçla olur ve bize hizmet eder. Gerçekten en yüksek düzeyde başarılı olmak için hayatımda asıl istediğime ulaşabilmek için ihtiyacım olan referanslar nelerdir? Ben bir ara kavga sanatları ile ilgili almaya başladım. Çünkü bu disiplinin ne inanılmaz durumlar getirebileceğini biliyordum. Taekwondo'da kara kuşağımı 8 ayda kazandım. Büyük usta John Reed'den ders alıyor. Onun, onun inanılmaz odaklama biçimini modelliyordum. Kendi alanımda da kendimi böylesine disipline sokabilsem o referans pek çok alana taşar, taşar diye düşündüm. Öyle de oldu. O halde siz başka neler yapabilirsiniz? Edinebileceğiniz harika referanslarla ilgili bir beyin fırtınası Lisesi yaptıktan sonra her birine bir süre ve bir tarih koyun. Her birine ne zaman yapacağınızı karşılaştırın İspanyolca, Yunanca, Japoncayı ne zaman öğreneceksiniz? Sıcak hava ne zaman gezi yapacaksınız? Malikyuzlu evine gidip ne zaman kroyla şarkılar söyleyeceksiniz? Yeni ve alışılmadık bir şeyi ne zaman yapacaksınız? Ailenize sağlayabileceğiniz para biçilmez referanslar neler olabilir? Belki çocuklarınızı bir müzeye götürmek, belki oturup ailenin zaten sahib olduğu referansları konuşmak, Nilə, nelerle, dedilerle toplanıp bunları hayatında ve neler öğrendiklerinden söz etmek olabilir. Bu 60, 70, 80, 90 ve daha yukarı yaşlı biz daha gençler öyle değerli faydalar sağlayabilirler ki. Benim ailemle paylaşmam güçler falan biri. Hayır, evlerine gitmeyen ya da gidemeyenlerin şükran bayram yemekleri vermektir. Oğlum Ceyhun eline bir yemek sepeti verdim. Bunu o adama götür, şükran bayramını kutar dedim. Ceyrek, ürkek kadınlarla yaklaştı. Boyu kadar büyük sepetle banyoya girdi. Onu yavaşça yere bıraktı. Adam görünüşte yasar hoştu ya uyuyordu. Ceyrek onun omzuna dokundu. Şükran bayramın kutlu olsun dedi. Adam bir daha yerden fırlayıp, doğru da elini yakaladı yüreğim, ağzına gelmişti. Ben atılmaya hazırlanırken adam Ceyrek'in elini öptü. Boğuk bir sesle sevgini, teşekkürler dedi. Tanrım, dört yaşındaki bir çocuk için ne yaman referans. Mükemmel. Unutmayın. Bizi biçimlendiren hayatımızın tek tek anlarıdır. Bizi yükseltecek ve sınırlayacak, sınırlamayacak anların peşine düşmek de bize kalmış. Şimdi kanepeden kalk! Hayat oyunu adımını at! Hayal gücün başıboş koşsun! Araştırabileceğin, yaşayabileceğin tüm olanakları tara! Hemen başla! Bugün hangi yeni tecrübeyi Devreye sokarsan hayatın genişler. Nasıl bir insan olursun? Eyleme geç ve olanakları araştırmaktan zevk al. Gelecek derin değişiklikleri keşfet. Bunların nereden geleceğini bilmek istiyorsan. 18. Kimlik Genişlemenin anahtarı. Büyük adamlar olmasa hiçbir büyük şey başarılamaz. İnsanlar da ancak Karar verirlerse büyük olabilirler. Kimlik nedir aslında? En basit anlamıyla bireyselliğimizi tanımlamakta kullandığımız bizi başka bireylerden iyi ya da kötü ya da kayıtsız biçimde farklı ve benzersiz kılan inançlardır. Ve kim olduğumuz konusundaki emin olma durumumuz içinde yaşadığımız sınırları oluşturur. Yetenliğiniz sabittir ama onun ne kadarını kullandığınız, kendinize edindiğiniz kimlikle ilgilidir. Araştırmacılar Öğrencilerin başarısının öğretmen olanların zekasına inandığı için gelişen kemiklerin etkisinde kaldığını defalarca kanıtlamışlardır. Ve kim olduğunuz konusundaki emin olma durumunuz içinde yaşadığınız sınırlı oluşturur. Örneğin, eğer dışa dönük atak bir insan olduğunuzdan eminseniz bu kimliğe uyan davranışların kaynaklarını kullanırsınız. Kendinizi pısırık mı? Hep kazanan birimi, silik birimi olarak gördüğünüz, hangi yeteneklerinize uzandığınız biçimlendirecektir. Başka kişiler sizi nasıl bir insan olarak görüyorlarsa, size verdikleri tepki ve cevaplar da ona göre biçimlenir. Bunda genellikle sizin gerçek karakterinizle hiçbir ilgisi yoktur. Örneğin eğer biri sizi sahtekar diye anıyorsa, siz aslında dürüst de olsanız, iyi şeyler de yapsanız, o kişi hareketin gerisinde sinsi, nedenler arayacaktır. Değerli insanların en iyi etkilerini, onların yanından ayrıldığımız zaman hissederiz. Ralph Waldo Emerson. Hepimiz kendimizin kim olduğunu yolundaki, kim olduğu yolundaki görüşümüzde tutarlı biçimde davranırız. Bunun da nedeni insan organizmasında en güçlü organizmasında en güçlü ihtiyaçlardan birinin tutarlılık ihtiyacı olmasına dayanır. Aptalca bir tutarlılık küçük zihinlere göredir. Ralph Waldo Emerson. Hmm. En sık aldığınız cevap "Ben böyleyim işte." olur. Bu cümle rüyaları öldüren cümledir. Altında da değişmez, kalıcı sorunlar bulunduğu imasını taşır. Hepimizin emin olmaya ihtiyacı var. Çoğu insanların bilinmeyene karşı duyduğu korku pek büyük. Emin olamamak büyük acılar çekebileceğimiz olasılığı demektir. Kim olduğumuz konusunda yeni inançlar geliştirdikçe davranışımız da değişip bu yeni kimliği destekler hale gelecek. Aslına bakarsanız kimliğinizdeki bir değişiklik tüm master sistemimizin değişmesine olabilir. Durumlar, sorular, değerler. İnanç haline gelen referanslar. Kimliğiniz nasıl oluşur? Çünkü Çinli komünistler, müttefikleri Kuzey Korelilerden farklı olarak bu esirlerin uzun süreleri inandıkları inanç ve değerleri değiştirmekle kalmayıp, eylemlerini de bir anda değiştirmeyi bilen kişilerdi de ondan. Amerikalı askerlere kendi siyasal felsefelerini benimsetmekti. Çinliler bizim herkesi eylemleriyle tanımladığımızı anlıyorlardı. Örneğin gerçek dostunuzun kim olduğunu nereden anlarsınız? Nasıl davrandığına, herkese nasıl muamele bakarak değil mi? Ama komünistlerin gerçek sırrı bizim kendi kimliğimizi de kendi eylemlerimize bakarak sapladığımızı anlamalarıydı. Bir başka ifadeyle biz kim olduğumuzu anlamak için neler yaptığımıza bakarız. Kendilerini verici olarak görmek kim olduklarının bir yansıması oluyor. İnsan davranışlarına kaldıraç olarak kişinin kendi kimliğinden daha güçlü bir şey yoktur. Şimdi diyebilirsiniz ki benim kimliğim tecrübelerimin çizdiği sınırlar içinde değil mi? Hayır, kimliğiniz sizin tecrübenizi yorumlayış biçiminizin sınırları içinde. Kiminiz kim olduğunuza karar verdiğinizse odur. Kendinizi neye bağlamak istediğinizse odur. Kendinize verdiğiniz etiket neyse o olursunuz. Kimliğinizi tanımlayış biçiminiz hayatınızda tanımlar. En büyük acı bir kimlik krizinin tohumları. Kriz kelimesi Çince yazılığında iki harften oluşmakta. Bu harflerin biri tehlikeyi, diğeri ise fırsatı temsil etmektedir. Kriz kelimesi Çince yazılığında iki harften oluşmakta. Bu harflerin biri tehlikeyi, diğeri ise fırsatı temsil etmektedir. John F. Kennedy En büyük acısı emin olma duygusunun kaybolmasıydı. Kendini köklerinden sökülmüş gibi hissediyordu. Ah! Ne korkunç şey. Rehber olan kişinin kendi yolunu bulamaması, yıkılması. Victor Hugo, Sefiller Siz kimsiniz sahi? Şimdi birkaç dakika ve kendinizin kim olduğunu tanımlayın. Kimsiniz siz? Boş bir bakış, yüzeysel bir cevap. Düşünüyorum, demek ki varım. Descartes. Eğer sözlükte kendi adınızı arasaydınız, yanında nasıl bir açıklama verilirdi? Eğer aslında kim olduğunuzu tanımlayacak bir kimlik kartı yaratacak olsanız, Üzerinde neler bulunurdu? Neleri oraya yazmazdınız? Kimliğim dediğiniz şey, kendinizi neyle tanımlamaya karar verdinizse odur. Kendinizi yeniden icat etme gücü. Kimliğinizde istediğiniz her şeyin bir listesini hemen yapın. Eğer kimliğinizi ve hayatınızı gerçekten genişletmek istiyorsanız, o zaman ne olmak isteninize hemen şimdi bilinçli olarak karar verin. Heyecanlanın. Yeniden çocuk olun. Bugün ne olmaya karar verdiğinizi tarif edin. Bir süre ayırıp genişletilmiş lisenizi yazın. Şimdi gerçekten yeni kimliğinizle tutarlı biçimde yaşadığınızı size sizi inandırabilecek hareketlerle ilgili bir eylem planı yapın. Kendinizi yeni kimliğinize bağlamak için durumu çevrenizdeki herkese duyurun. Kimliğinizin geleceği. Bu kitabı elinize ilk aldığınızdaki kişi misiniz hala? Çok merak ediyorum. Çoğu insanlar güven duyabilmek için önce o güveni yaratmak zorunda. Oysa ben kendimi güvenli hissetmeye karar veririm. Bu da o işin gerçekten ustası olana kadar sürecek bir emin olma duygusu getirir. Ne ile özdeşleşmeye başlarsak o oluruz. İşte inancın gücü eğer hepimiz yapabileceğimiz her şeyi yapsaydık şaşkınlıktan kendi aklımızı başımızdan alırdık. Thomas Edison. Hayatın tüm yönlerinin diğerine, bin diğerini bilme kapasitemi hep geliştirmeye adandığım için ben hep benzersiz referansları izlerim. Yıllar önce Bellau Morgu'na bir ziyaret yapmaya karar vermiştim. Orada çok önemli bir hayat değişiminden geçtim. New York'taki Bellau Hastanesi'nin baş psikoloğu olan Dr. Fred Kovan, insanın hayatı anlayabilmek için önce ölümü anlamasının şart olduğuna beni inandırmıştı. Becky ile ikimiz doktorun ofisine büyük bir ürküntü içinde girdik, geldik. Fred bizi oturttu. Bu tecrübe sırasında hiçbir şey söylemememiz için uyardı bizi. Uyarıda bulundu. Bırakın kendi kendine olsun dedi. Doğan duygularınızın farkına varın. Yorumları daha sonra yaparız. Biz vücudumuza eşit değiliz. Öldüğümüz zaman kaybolan şeyin somut bir şey olmadığı kesin. Kaybolan şey bizim hiç ağırlı olmayan kimliğimiz, hayatın özü, ruh dediğimiz şey. Biz saken vücudumuza eşit değiliz. Geçmişimize de eşit değiliz. Herhangi bir zamandaki davranışlarımıza da. Son zamanlarda yazar Wein, dair'ı ziyaret ettiğimde et duygularım bu sefer kelimelere dönüştü. Dair, bir ara benim o duygularımı ifade eden bir söz söyledi. Biz ruhsal bir tecrübe yaşamakta olan insanlar değiliz. Bizler insansal bir tecrübe yaşayan ruhlarız, dedi. İşte... Kimliğimiz o tecrübenin mühendisi. Esas kimliğimizin tanımlanamayacak bir şey olduğuna, tarif edilemeyecek kadar büyük bir şey olduğuna inanıyorum. Ruhuz biz. Aslında kim olduğumuzu hatırlamak her şeyi bir anda perspektifine oturtuyor, değil mi? Kendimizin ruhsal varlıklar olduğunu bilerek hareket ettiğimiz zaman bizi birbirimizden ayıran küçük oyunlara kapılmayız. Derin bir inançla biliriz ki aslında tüm yaratıklarla gerçek anlamda bağlantılıyız. Her birimiz kaçınılmaz, her birimiz sınırsız, her birimiz dünyada bir hak sahibi. Her birimize dünyanın ebedi amacından biraz verilmiş. Her birimiz diğer, herkes kadar ilahi. Yapamayacağınızı sandığınız şeyleri yapmanın yollarını bulun. Yeni eğlenmenizi bir referans olarak kullanıp sandığınızdan daha fazla biri olduğunuza dair emin olma duygusu edinin. Kendinize daha ne olabilirim diye sormaya başlayın. Şimdi ne oluyorum deyin. Diğerler ve rüyalar senizi düşünün. Bu amaçla şimdi elde etmiş birinin tutarlılığı için diye davranacağım deyin. Çevreye hiç aldırmaksızın yapın bunu. Şöyle soluyacağım, böyle hareket edeceğim, insanlara şöyle cevap vereceğim, hepsine gururla, saygıyla, merhamet ve sevgiyle davranacağım deyin. Eğer olmak istediğimiz kişi gibi düşünmeye, hissetmeye, hareket etmeye başlarsak o insan oluruz. Onu taklit ediyor olmayız. Zaten o oluruz. Şu anda yol kavşağındasınız. Hayatınızın en önemli kararını verme fırsatı karşınızda. Geçmişi unutun. Şimdi kimsiniz? Şu anda kim olmaya karar vermiş bulunuyorsunuz. Eskiden nasıl olduğunuzu düşünmeyin. Şimdi kimsiniz? Kim olmaya karar verdiniz? Bu kararı bilinçli olarak verin. Dikkatle verin, kuvvetle verin. Soruları değiştirmek odanızı değiştirecek. Dolayısıyla hayatınızı değiştirecektir. Diğerler hiyerarşinizde bir değişiklik yapmak hayatınızın yönü değiştirecek. Fizyolojinizde güçlü, akıllıca durumlar yaratmak, düşünme biçimimizi ve duygu biçimimizi değiştirecek. Yalnız bu bile kimliğinizi değiştirebilir. Küresel inançlarınızdan bazılarını değiştirmek de öyle. Bazı ekreferanslar peşine düşmek size kim olduğunuzla ilgili yeni tecrübeler kanalıyla yeni ham maddeler sunacak. Ve tabii kimliğinizi genişletmeye karar vermek de hemen hemen her şeyi baştan sona değiştirebilir. Bir oyun gibi yapın bunu. Eğlenin. Genişleme duygusuyla birlikte gelen o seri tadın. Kendinizin daha fazla bir şey olduğu duygusunu her gün yaşayın. Bölüm 3 Hayatınızı biçimlendirmek için 7. Gün 19. Duygusal Kader Tek gerçek başarı 1. Gün Sonucunuz Sürekli duygularınızın kontrolünü enzalın. Bilinçli olarak gündelik hayat tecrübenize yeni bir biçim vermeye çalışın. Hayat Özgürlük Mutluluk Beceriler Fizyoloji, odak, sorular Modaliteler. Değişim sözlükçesi, metaforlar, nöro-asosiyatif şartlanma, inançlar, çekici gelecek, değerler, kurallar, referanslar, kimlik, görmek inanmaktır. Ama asıl gerçek hissetmektir. Bugünün ödevi. Ortalama bir hafta içinde hissettiğiniz bütün duyguları yazın. Bu duyguların tetiğini çekmek için kullandığınız olay ya da durumları yazın. Her olumsuz duygu için bir panzehir bulun. 20. Fiziksel kader Acı zindanı ya da zevk sarayı. İkinci gün. Sonucunuz. Sinir sisteminizi şartlandırıp size istediğiniz sonuçları gerçek davranışlar üretmeyi nasıl öğrendiğinizse, yaşamakta olduğunuz fiziksel kaderinizle metabolizmanızı nasıl şartlandığınıza, kaslarınızı nasıl şartlandırıp özlediğiniz düzeyde enerji ve sağlamlık elde etmenize bağlıdır. Sağlıkla formda olmanın aynı şey olmadığını bilmek. Çoğu kişinin formda olmakla sağlığın arasındaki farkı kavrayamaması, ibadet yaparcasına düzenli egzersiz yapmalarına rağmen göbeklerindeki o üç beş kilo fazla eğitim yol açmakta. Öğrenilmiş çaresizlik. Bundan daha beter olan bir şey de egzersiz hayatlarının merkezi haline getirenler, bu cimnastiklerin onları daha sağlıklı kılığına inanırlar ama yine de her gün kendilerini yorgunluğa doğru ya hastalığa ve hastalığa ve duygusal patlamaya doğru bir adım daha itenlerin durumudur. Ben formda olmakla sağlıklı olmak arasındaki farktan söz ederken ne demek istiyorum? Formda olmak, bir atletik faaliyeti yapabilme konusundaki fiziksel yetenektir. Sağlıklı olmak ise, vücuttaki bütün sistemlerin yani sinir sistemi, kas sistemi, iskelet sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, lenfatik sistem, hormonal sistem ve benzerinin en iyi biçimde çalışıyor olması demektir. Aerobik, uzun süre sürdülen ılımlı egzersizlerle ilgilidir. Ana aerobik sözü de oksijensiz demektir. Kısa süreli geç patlamaları sağlayan egzersizleri. Bunlar yağ depolamasına yol açar. Yoğunluğun düzeyi aerobik sisteminiz mi yoksa ana aerobik sisteminiz mi kulağınızın göstergesi? Düşük kalp atış hızları bu jimnastikleri aerobik yapar. Yüksek kalp atış hızları da ana aerobik yapar. Anaerobik aerobik sisteminizin şekeri daha iyi işler için kullanabileceğiniz o şekeri bitirken, bitirirken siz de bunun olumsuz etkilerini hemen hissetmeye başlarsınız. Kan şekeri 3'te 2'sinin sisteminiz kullanmak zorunda olduğuna göre Dermansızlık, jimnastikten sık sık doğan kazalar, düşük kan şekeri paternleri, depresyon, kaygı, ...yağ metabolizması sorunları, adet öncesi sendromu ya da dolaşım sorunlarıyla eklem tutulmaları. Bizler anaerobik açıdan, aşırı aerobik açıdan eksik bir toplumda yaşamaktayız. Bu da herkesin sağlık kalitesini kötü yönde etkiliyor. Bütün egzersiz programları bir aerobik temel oluşturmakla başlamaya gerektirir. Aerobik sisteminizi doğru dürüst geliştirmek yalnız sizi daha iyi bir sporcu yapmakla kalmayacak, ...aynı zamanda kalçalarınızdan fazla yağları alacak... İmmün sisteminizi iyiye götürecek. Size daha çok enerji verecek. Egzersize başlar başlamaz. Vücudunuzu hemen ana aerobik kapasiteye iten bir tempo tutturursanız çok tehlikeli şeyler olabilir. Metabolizmanızı eğitip sürekli süreli aerobik durumda olmak. Siz vücudunuzu özel olarak eğitmedikçe vücudunuz yağ yakmayacak. Eğer belinizdeki o inatçı yağı tabakasından kurtulmak istiyorsanız, Vücudunuzu yağ yakmaya eğitmelisiniz. Şeker yakmaya değil. Bazı kimseler de perhizlerinden tüm yağı çıkarma hevesiyle vücutlarını bir acil duruma sokarlar. O zaman vücut daha da fazla yağ toplamayı öğrenir. Herkes için geçerli bir yağ yeme oranı yoktur. Bu da yediğiniz yağı nasıl metabolize ettiğinize bağlıdır. Egzersiz yaparken konuşabiliyor musunuz? Bu aerobiktir. Yoksa soluk soluğa mı kalıyorsunuz? Bu da ana aerobik. Ana aerobik. Solumanız düzenli olmalı. Sesi duyulmalı ama fazla zorlanmamalıdır. Keyifli yapmalısınız. Kalp atış monitörü takmanız iyi olur. Sonra yavaş yavaş ısınarak en iyi aerobik eğitim alınıza öyle varın. Bu ısınma süresi 15 dakika kadar sürmeli. Ayrıca aerobik egzersiz alanınız içinde en az 20 dakika ideal olarak 30 ya da 45 dakikaya çalışmanız gerekir. Üçüncüsü soğumak için de 12 ya da 15 dakika ayırın. Ya yürüyüş yaparak ya da başka tür hafif bir hareket yaparak bunu sağlayın. Vücudunun kimyasını şartlandırmaya karar veren herkes dayanıklılığa, canlığa sahip olabilirmiş. İleri yaşımız bizi sınırlamaz, özgürleştirir. Egzersizin de olumlu bir triyakilik haline gelebilmesi mümkündür. Bir gençlik çeşmesi. Zorlayıcı egzersizlerden ciddi bir sakatlıktan sonra da HGH salgılarız. Çünkü HGH tedavi edici bir maddedir. Şimdi artık HG sentezle laboratuvarlarda yapılabilmekte, cüce kalacak çocuklara iğneyle verilebilmektedir. Ama siz HGE'yi damarlarınıza doğal yollardan daha çok salgılabilmek için ne yapabilirsiniz? Bunu hemen ve sürekli olarak sağlamanın bir yolu egzersiz patlamaları yapmak. İnsan vücudu, insan ruhunun en güzel resmidir. Sağlıkla formda olma arasındaki farkı ayırt et. Sağlıklı olmaya karar ver. Nerede olduğunu bil. Sabahları yorgun mu uyanıyorsun? Egzersiz yaptıktan sonra açlık mı duyuyorsun? Egzersizden sonra ruhlar durumunuz, ruhsal durumunuz çılgınca değişimler gösteriyor mu? Ne kadar çaba gösterir göstersen, o göbek hala duruyor mu? Egzersizden sonra ağrılar ve sızlar hissediyor musun? Bu sorulara evet demişsen, demek büyük olasılıkla, an aerobik egzersiz yapıyorsun. Plan yap. 10 gün boyunca bir işinizde sınırsız güç adlı kitabından enerji, mükemmellik yakıtı adlı bölümü okumak olsun. Egzersizi kiminizin bir parçası haline getirin. 21. İlişkiler kaderi, paylaşma ve sevme alanı 3. gün. Sonucunuz kişisel ilişkilerdeki kalitenizi ölçülebilir. Düzeyde arttırın ve en çok sevdiğiniz insanlarla duygusal bağlarınızı derinleştirmek için başarılı ilişkiler ile ilgili altı ilkeyi gözden geçirelim. 1- Eğer ilişki paylaştığınız insanların değerlerini ve kurallarını bilmiyorsanız, kendinizi acıya hazırlasanız fena olmaz. Aslında bir ilişkin kalıcı olabilmesinin tek yolu sizin o ilişkiyi alma değil verme fırsatı olarak görmeniz. İlişkinizin hayatınızdaki en yüksek öncelikler olmasını sağlayın. Her gün o günü daha iyi kılmaya odaklanmak. Eğer bir ilişkin kalıcı olmasını istiyorsan asla asla o ilişkin kendisini tehdit etme. Her gün ilişkiniz olan o insanın nesini çok sevdiğiniz konusunda eden asosyasyon yapın, bağlılık duygularınızı takviye edin, yakınlık ve çekicilik duygularınızı yenileyin. Dolu bir kalpte her şeye yer var ama boş bir kalpte hiçbir şeye yer yoktur. İlişkide her biriniz için neyin en önemli olduğunu öğrenin. Sizin için seviyor olmanın haklı olmaktan daha önemli olduğuna karar verin. Parasal kader. Küçük ya da büyük bir servete doğru küçük adımlar. Dördüncü gün. Sonucunuz, serbest sahibi olmanın beş temel unsurunu öğrenerek parasal kaderinizi, geleceğinizi elinize alın. Çok önemli alanda kontrolü derhal elinize almakta, kullanmanız mümkün. İnsanların paraya hükmedememesinin ikinci en sık rastlanan nedeni de bu işin fazla karmaşık olduğunu düşünmeleri. Paul Pilzer, kitabın adı Sınırsız Servet. Bugün fiziksel kaynakların değerini teknoloji saplıyor. Stokun'un ne kadar olduğu da yine teknolojinin eline kalıyor. Gerçek servet, onun ekonomik simya dediği şeyi uygulama yeteneğinden kaynaklanıyor. O da çok az değeri olan bir şeyi alıp, onu çok daha fazla değerli bir şey haline, çevirebilmek anlamına geliyor. Servetlerin tümü zihinde başlar. İlk anahtar, şimdiye kadar kazanmadığınız düzeyde çok para kazanma, servet yaratma yeteneğidir. Servetin anahtarı daha değerli olmaktır. Eğer daha çok beceriniz, daha çok yeteneğiniz, daha çok zekanız, daha çok ihtisas bilginiz, Az kişinin yapabildiği şeyleri yapabilme kapasiteniz varsa ya da daha yaratıcı düşünür, daha geniş çapta katkıda bulunursanız, aklınızdan geçiremeyecek kadar çok kazanabilirsiniz. Gönlünüzü artırmanın bir tek önemli ve güçlü yolu var. O da insanların hayatına sürekli gerçek değer katmanın yollarını bulmak. Bu arada size de, size de zenginleşirsiniz. Girişimcilerin yarattığı iki ana yarar var. Birincisi, ürünlerinin kullanılmasıyla müşterilerin hayat kalitesini yükselterek bir değer katarlar. Bir şirketin gerçek amacı, tüm müşterilerin hayat kalitesini yükseltecek ürünler ve hizmetler yaratmak. Girişimcilerin yaptığı ikinci şey de, ürünlerini yaratırken istihdam yaratmaktır. Servetin sırrı. Benim bu ülke için yapabileceğim istihdam yaratmak. Ne kadar çok değer katarsanız, o kadar çok kazanırsınız. Yeter ki kendinizi bunu yapabilecek pozisyona sokun. Her gün yapmanız gereken şey bilginizi, becerinizi daha çok verme yeteneğinizi arttırmaktır. İnsan kendi kendini eğitmesi bu yüzden çok önemli. Benim çok genç yaşta epey servet sahibi bir oluşum bir tek nedene dayanır. Ben hemen hemen herkesin hayat kalitesine derhal yükselmeler yaratabilecek beceri ve yeteneklerin ustası oldum. Ondan sonra bu performansı, enformasyonu ve becerileri en kısa zamanda en çok insanla paylaşmanın yollarını aradım. Sonuçta yalnız duygusu olarak değil, parasal olarak da zenginleştim. Şu soruyu kendinize sorun. Bu şirket için kendimi nasıl daha değerli hale getiririm? Daha az sürede daha çok şey başarmasını nasıl sağlayabilirim? Ona nasıl çok miktarda değer katabilirim? Hangi yeni sistemleri geliştirebilirim? Şirketin mal ve hizmetlerini daha etkin biçimde öğretebilmesi için hangi yeni teknolojileri kullanabilirim? Nasıl daha çok Kişinin hayatına yardımcı olabilirim. Bunu nasıl daha derin düzeyde yapabilirim? Nasıl daha kaliteli ürün ya da hizmet verebilirim? Geleceğin dağıtım dalgası. Bugünün toplumunda servetin dağıtım yoluyla yaratıldığını anlamak. Çok önemli. Yüksek değeri olan bir şeyi insanlara nasıl ulaştırabileceğinizi ya da nasıl daha ucuz maliyetle ulaştırabileceğinizi bulursanız, o zaman değer katmanın yolunu da bulmuşsunuz demek. Değer katmak yalnızca ürün yaratmak değildir. O üründen ya da hizmetten daha çok sayıda insanın yararlanıp hayat kalitelerini artırmasının yolunu bulmak. Şirketlerin yapabileceği en iyi yatırım kendi insanlarının eğitimine ve gelişmesine yapacakları yatırımdır. Servet insanın düşünebilme kapasitesinin ürünüdür. Her zamankinden daha çok insana nasıl ulaşabilirim? İnsanlara ben uyurken bile nasıl ulaşabilirim? İçinde bulunduğum herhangi bir çevreye nasıl daha çok değer katabilirim? Gerçek katkı hayatı daha zenginleştirir. Onun için kendinizi yalnızca kişisel kazanç uğruna yapacağınız katkılarla sınırlamayın. Evinizde, tapınağınızda, okulunuzda, toplumunuzda nasıl değer katabilirsiniz? Servetinizi koruyun. Parayı korumanın bir tek yolu var. O da şudur. Kazandığınızdan az harcayın. Aradaki farkı yatırıma yöneltin. Açık seçik bir harcama planları yok. Yatırım planları ise hiç yok. Servet edinmenin tek yolu gelirinizin belirli bir yüzdesini ayırıp hep, her yılın başında yatırıma koymaktır. En azından bir yüzde on. İnsan servetini sürdürmek için harcamalarını kontrol altında tutmak zorunda. Ama bütçe yapmaya kalkışmayın. Size bir harcama planı yapın. Servetinizi arttırın. Kazandığınızdan az harcamalı. Aradaki farkı yatırıma yöneltmeli. Yatırım kazançlarınız da Yatırıma ekleyerek bileşik büyüme sağlamalısınız. Bileşik faiz demek yatırımımız sizin için kendi kendine para kazanmaya başlıyor demek. Açık seçik bir yatırım planı yoksa şayet sonunda parasal başarısızlığa uğrarsınız. Servetinizi koruyun. O sırada bir eğer o sıra bir davaya taraf değilseniz, servetinizi kurmanın yasal yollarında bulunması, servetinizin tadını çıkarın, paradın bir amaç olmadığını, bir araç olduğunu bilin. Ayrıca verici olmanın gücünü de unutmayın. Gerçek servet bir duygudur, bir bolluğa sahip olma duygusudur. Sadakayla kişisel güç tek gerçek yatırımdır. İnaçlarınıza bir göz atın. Eğer hizaya girmemiş inançlar varsa onları naç uygulayarak değiştirin. En az yüzde on biriktirmeye karar verin. İyi bir antrenör bulun. Zevki parasal başarıya bağlayabilmek için küçük bir piyango yapın. Kime özel bir iyilik yapabilirsiniz? Bugün başlamak için takviye olarak kendinize ne yapabilirsiniz? Sursuz olun. 23. Davranış yasanız. 5. gün. Sonucunuz, acaba çok yüksek değerlere sahip olmak, kurallarınızı onları destekleyecek biçimde hizalandırmak, kendinize doğru soruları sormak ve yine de değerlerinizi anında yaşayamamak mümkün mü? Eğer kendinize karşı dürüst davranıyorsanız, bunun cevabının evet olduğunu da biliyorsunuz. Hepimiz zaman zaman olayların bizi kontrol altına almasına izin veririz. Kendi durumumuzu, olayların ne anlama geldiği yolundaki kararları kendimiz kontrol etmiyoruz. Et et etmez oluruz. Kabul ettiğimiz değerleri sürekli olarak yaşamakta olmamızı sağlayacak açık seçik bir yönteme ihtiyacımız vardır. O değerleri gün be gün gerçekten yerine getiriyor olduğumuzu ölçecek bir şey gerekir bize. En yüksek ve en iyi halimde olsam ne durumda olurdum? Ne olursa olsun her güne hangi durumları sokmam gerek? Yaptığınız işe inancınızı katın. Güçlü olmaya ve hiçbir şeyin huzurunuzu bozmasına izin vermeyin. Her karşılaştığınız insanla sağlık, mutluluk ve varlık konusunda konuşun. Tüm dostlarınıza kendilerini değerli hissettirin. Her şeyin güneşli tarafına bakın ve iyimserliğinizi gösterin. Hep en iyi şeyleri düşünün. En iyi şeyler için çalışmaya ve en iyi şeyler beklemeye Başkalarının başarısı için de kendi başarınız için olduğu kadar heves gösterin. Geçmişin hatalarını unutup gelecekte daha büyük başarılara doğru gidin. Her zaman neşeli bir yüzle dolaşıp her karşılaştığınız yaratığa gülümseyin. Kendinizi geliştirmeye çok zaman ayırdığınız için başkalarını eleştirecek zaman bulmayın. Kaygılanmayacak kadar büyük, kızmayacak kadar soylu, korkmayacak kadar güçlü, Üzülmeyecek kadar mutlu olun. Kendinize kendi kendinize söz verin. John Wooden'in 7 maddelik düsturu. Kendi değerine ulaşmak 1. Kendine karşı dürüst ol. 2. Her günü kendi şaheserin haline getir. 3. Başkalarına yardım et. 4. İyi kitaplardan bol bol su iç. 5. Dostluğu güzel sanatlardan biri haline getir. 6. Yağmurlu gün için bir sığınak yap. 7. Her gün sana yol gösterilmesi için dua et ve her gün haline şükret. Hayatınızla vereceğiniz vaaz, dudaklarınızla vereceğinizden iyi olur. Unutmayın, karakterinizi kurgulayan ve kimliğinizi biçimlendiren her gün kim olduğunuzdur. Yaptığınız küçük ve büyük hareketlerdir. 24. Zamanınızı ve hayatınızı elinize alın. Sonucunuz zamanın doyum ve stres düzeylerini yönetmesine izin vermektense onu kendi avantajınıza kullanmayı öğrenin. Odaklandığınız zaman çevre, çerçevesinin kontrolünü elinize alın. Zamanın zihinsel bir yapı olduğunu biz genellikle unuturuz. Zaman tümüyle izafi ve bizim zaman tecrübemiz de hemen hemen tümüyle zihinsel odağımızın sonucu. Zamanı çarpıtma, bir dakikayı bir saat gibi, bir saati bir dakika gibi algılayabilme becerisidir. Deli gibi çalışıp listenizde o gün yapılacak işler olarak gösterilenlerin hepsini bitirdiğiniz ama akşam olunca yine de kendinizi tatmin olmamış hissettiğiniz oldu mu hiç? Bunun nedeni, o an için acil olan ve dikkatinizi gerektiren şeylerin hepsini yaptığınız halde esas önemli olan şeyi yapmamış olduğunuzdur. O da, Uzun vadede fark yapacak olan şey ya da şeylerdir. Acil şeyler hayatımızı kontrol ediyor gibi görünmekte. Zaman kazanmak için öğrendiğim en etkili yol başkalarının tecrübelerinden ders almaktır. Eğer doğru kullanırsak zamanımız yeterlidir. 25. Dinlenme ve eğlenme. Başarın ve dengeleyin. Büyük adam, çocuksu yüreğini kaybetmeyen adamdır. Bölüm 4. Bir Kader Dersi. 26. En son zorluk. Bir tek kişi ne yapabilir ki? Ufacık bir kıvılcımın peşinden güçlü bir alev gelir. Her insan doğuncaya kadar imkansızdır. Bir insanın eleme geçme yeteneğine ve bu öğrenilmiş şahsizlik kadar zarar veren başka bir duygu olamaz. Bu duygu bizim kendi hayatımızı değiştirmemizi, başkaların hayatlarını değiştirmeni için yardım etmemizi engelleyen bir numaralı neden. Düşünce biçiminizi, neler hissettiğinizi ve neler yaptığınızı şu anda değiştirecek güç zaten elinizde. Kaderimizi yaratan şeyin sizin ve benim her gün verdiğimiz küçük kararlar olduğunu anlayın. Başarıya başarısızlığı saptayan şey, her gün verdiğimiz kararlarla her gün giriştiğimiz eylemlerdir. Sorunların her birine neden olan ya da başlatan şey insan davranışı. O halde bunların hepsinin çözümü de insan davranışını değiştirmek olacak. Sorunların hepsi insanların girişmeyi seçtiği eylemlerden kaynaklanmış. Kesinlikle kendi kontrolünüzde olan bir şey varsa o da bizim iç dünyamız. Olayların ne anlama geldiğine ve bu konuda ne yapmak gerektiğine biz kendimiz karar veririz. Biz eylemlerimizle enderin derin değer ve inançlarımızı ifade ederiz. Yapacağınız etkinin tek sınırı kendi hayal gücünüzün ve adanmışlığınızın sınırıdır. Kahraman olun. Zamanı geldiğinde kendinizin kahraman olduğunu hatırlayıp, ihtiyaç içinde olanlara destek verme uğruna bencillikten uzaklaşabilecek misiniz? Kahraman, en zor koşullarda bile cesaretle katkılarda bulunan insandır. Kahraman, bencillikten uzak davranan, kendisinden beklediği şeyleri başkalarının ondan beklediğinden fazla olan insandır. Kahraman, muhalefete meydan okuyan, doğru olduğuna inandığı şeyi korkusuna rağmen yapan kişidir. Kusursuzluk kahramanlık değildir. Kahramanlık olan insanlıktır. Çocuklarınızı iyi eğitin, onlara kendiniz örnek olun. Karşılığını veremeyecek birine bir iyilik yapmadıkça mükemmel bir gün yaşamış sayılmazsınız. John Wooden Öğrenci hazır oldu mu, öğretmen ortaya çıkar. Daha hayatımız başlarken biri bize ölmekte olduğumuzu söylemeli. O zaman hayatımızın her anını dolu dolu yaşardık. Bir yapın da bakın. Yapmak istediğiniz neyse şimdi yapın. Yarınların sayısı çok değil. Asıl önemli olan ne kadar yaşadığımız değil. Nasıl yaşadığımızdır. Ben paslanacağıma aşınmayı tercih ederim. Sonumuz gelip bizi bir dağa tırmanırken bulsun. Günün birinde rüzgarları, dalgaları ve yer çekimini kontrol etmeyi öğrendiğimizde Tanrı adına sevgi enerjilerini toplayacağız. Bitti.